Köszönöm, kainat, Bugün 16 Şubat Salı. Yıl 2016, ay 2, gün 47, Kasım 101. 1437 Hicri Cemaziyelevvel 7, 1431 Rumi Şubat 3. Günün dörtlüğü. Ben bende değil, sende de hem sen hem ben. Ben hem benimim hem de senin, sen de benim. Bir öyle garip hale geldim bugün, geldim ki... ...sen ben misin bilmiyorum, ben mi senim? Mevlana Celaleddin Rumi. Büyük saatli marif takvimi. But what cares I for praise I wander around from town to town Just like a roving sign And all the people say they're goes Tom more In the days of 49 In the days of old In the days of gold How oftentimes I repine Of old when we dug up the gold In the days of 49 <sighs> My comrades They all loved me well Jolly saucy crew A few hard cases I will Recall though they all Were brave and true Whatever the pinch, they never would flinch, they never would fret a whine Like good old bricks, they stood the kicks in the days of 49 In the days of old, in the days of gold, how oft times I repine For the days of old, when we dug up the gold in the days of 49 That was New York Jake, the butcher's boy He was always getting tight And every time that he get full He was falling for a fight Then Jake rampaged against the knife In the hands of old Bob Sign And over Jake they held awake In the days of 49 In the days of days of gold. How oftentimes I repine for the days of old when we dug up the gold in the days of '49. Oh. There was Poker Bill, one of the boys who was always in a game. Whether he lost or whether he won, to him it was always the same. He would ante up and draw his cards, and would you go ahead for blind in a game with death? Bill lost his breath in the days of '49. Oh my goodness! In the days of old, in the days of gold, in the day of times I repine. In the days of old, in the days of gold, those were days of '49. Jack Bill from Buffalo I never will forget He would roar all day and he'd roar all night and I guess he's roaring yet yeah. One day he fell in a prospect hole In our roaring Merhaba herkes Açık Radio Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz. Sonra Madre Can, ve Selahattin Çolak'tan olsun ekiple birliktesiniz ve Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Bob Dylan'la yaptık. Altına hücumu anlatıyor. Days of 49 1840 9 günleri, Tom Moore diye bir adamın hikayesiyle başlıyor ama böyle kendi kazdığı altın çukuruna düşüp orada kükreyerek ölenlerin hikayelerini falan anlatıyor. Biz böyle altın çıkarırken 1849'da bu 49 günlerinde hayat böyleydi. Çok paralar kazanmak için çok altın çıkarttık diye anlatan. Bir şey. Şimdi bunu biz neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun aynalar kitabından görelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Altına hücum. 1880'de Washington'da yaşandı. John Sutter yıllardan beri yamalı albay üniforması sırtında ve çantası tıka basa belgelerle dolu bir halde kongre binasının ve beyaz evin etrafında ayaklarını sürükleyerek dolaşıp duruyordu. Bir mucize kendisini dinleyecek birini bulduğunda San Francisco şehri ve civarındaki geniş araziler üzerinde bulunan mülkiyet hakkına dair evrakını çıkarıp gösteriyor ve altına hücumun çırılçıplak bıraktığı adamın Yani kendisinin hikayesini anlatıyordu. İmparatorluğunu Sakramento Vadisi'nde kurmuş ve çok sayıda yerli kölenin yanı sıra bir albay rütbesi bir de playel piyano satın almıştı. Altın yerden buğday gibi fışkırınca toprakları evleri istila edildi, inekleri koyunları mideye indirildi ve ekili dikili arazileri dümdüz edildi. Her şeyini kaybetti. Ve o andan itibaren yaşamını, hakkını aramaya adadı. Bir yargıç onu haklı bulunca, büyük bir kalabalık Adalet Sarayı'nı ateşe verdi. Washington'a taşındı. Orada umut ederek yaşadı ve umut ederek öldü. Bugün San Francisco şehrindeki bir sokağın adı Sutter. Teselli oldukça geç geldi.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 Tarihte bugüne de kısaca göz atabiliriz. 1916'da Rusların Erzurum'u işgal etti. Yıl dönümü bugün. 1969'da 6. filoyu Protesto için düzenlenen Amerikan emperyalizmine karşı işçi mitingi yapılmış. Orada gösteri yapanlara sadece militanların Müslüman Türkiye. Sloganlarıyla milliyetçi mukaddesatçı gençlerin Müslüman Türkiye sloganlarıyla saldırmasıyla başlayan olaylarda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldürülmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmış. Bu olay tarihe Kanlı Pazar diye geçmiş. Kanlı Pazar'ın yıl dönümü 1969'da bugün tam 50 yıl olmuş. 50. yıl dönümünden bahsediyoruz 6. filo. 2006'da bugün Bundan yani tam 10 yıl önce bugün e, seyyer Ordu Cerrahi Hastaneleri, Mobile Army Surgical Hospital, onun kısaltması MASH. Onların sonuncusu da Amerika Birleşik Devletleri ordusunda hizmetten kaldırılmış. Demek ki ihtiyaç da bitmiş. 1970 yapımı bir de güzel film vardır MASH diye. Çok güzel bir film. Evet. evet. Komedi, komedi. traji komedi aslında. Havaş komedi. Evet. şimdi de bir savaş trajikomedisi içinde daha e, yaşamaya galiba mahkum olacağımız günlerin içinden geçiyoruz şunlardan bahsedelim şimdi Suriye e, meselelerine geçmeden hemen önce Afganistan'dan bir haber geldi e, bir rekor kırılmış bütün e, nasıl köy iklim değişikliğinde sıcaklık rekorları kırılıyorsa Burada da Afganistan'da da 7. yıl arka arkaya peş peşe kırılan bir rekor. 11.000 sivil ölmüş ya da yaralanmış geçen sene Afganistan'da. 2001'de istilaya işgale uğramıştı. Afganistan Savaşı dediğimiz olay 15. yılında ve rekor sayıda Yani Birleşmiş Milletler raporuna göre 3500 sivil ölmüş ve 7400 kişiden fazlası da yaralanmış geçen yıl. Okay. Bir önceki yıla göre %4'lük bir artış. Toplam 11000 sivil mi ölmüş Amerika Birleşik Devletleri hikayedinden bu yana? Yok canım sadece geçen sen. Geçen sen 11000 sivil ölmüş. Ölmüş ya da yaralanmış. Ölmüş ya da yaralanmış. Tamam. beraber ele alınıyor. Ama 3500'müş işte ölenlerin sayısı yaklaşık 7400'den fazlası da yaralı. Yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Programı yöneticisi de açıklamış. Özellikle e, Kabil şehrinde başkent Kabil'de intihar ve diğer kar, karmaşık e, bileşik saldırılardan geliyor demiş. Yani intiharla karışık başka da saldırılar oluyor. Şimdi böyle bir terminolojimiz de bu şekilde. Kısmen intihar saldırısı, kısmen de karmaşık bileşik saldırı. Bunu söyleyen kimdi efendim? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Programı Sözcüsü Daniel Bell. Daniel, pardon, kadın. Ve mesela Taliban'ın da saldırı, Taliban tekrar 15 yıl sonra ayağa kalktı, güçleniyor. Kunduz'da geçen sene büyük bir saldırı da gerçekleşti. E i̇şte böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin hastaneleri havaya uçurmasıyla beraber sonuçlandı bu kunduz saldırısı geçtim evet. Geçtiğimiz onu da hatırlıyoruz. Dayışan bir şey yok. Coğrafyalar bile değişmiyor aslında. O saldırı aynı. Uy. Yine hastaneler hedef alınmaya evet, devam ediliyor. Çok, hastaneleri. çok ağır bir durum. Evet. Şimdi hemen oraya geçebiliriz zaten. Yani bu rapor, yalnız şunu ekleyeyim. Afganistan'dan bu raporun geldiği sırada ve her 10 kişiden biri kadın her 4 kişiden biri de çocukmuş. Ve kadınların kadın zayiatı %37 gibi korkunç bir rakamda 3'te 1'in üzerinde yükselmiş. Çocuk zayiatı da %14 gibi gene ürkütücü bir rakamda oranda yükselmiş. Bu rapor geldiği sırada da Taliban intihar bombacıları, han bilelerle askeri ciplerle Afgan ordusundan ele geçirdikleri gasp ettikleri şeylerle Hanbilerle bir Helmandır eyaletinde bir kontrol noktasına saldırmışlar ve güvenlik güçlerinden altı kişiyi de öldürmüşler. Bu da tam rapora denk geldiği sırada. Bunu Demokrasi okuduk. Şimdi hastanelere geçelim işte. Senin de belirttiğin gibi Hastaneleri acımasızca vuruyordu Amerika Birleşik Devletleri. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Yemen'de, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da. Şimdi de Rusya'da, Suriye'de iki saldırı birden oldu. Şimdi değil aslında devam eden saldırılar aslında bunlar. Yani daha önce de Rusya'nın hastanelere ve okullara saldırdığına dair çeşitli iddialar geliyordu. Ama şimdi daha somut bir şekilde evet, birleşmiş somut, tarafından... Net dile getirilen bir saldırı bu. Birleşmiş Milletler Suriye'nin İdlib ve Azaz kentlerinde okul ve hastanelere düzenlenen füze saldırılarında 50'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 5 hastane ve 2 okulun zarar gördüğünü belirttiği saldırıların uluslararası hukukun açıkça ihlali olarak yorumlamış. Idlib'te vurulan hastane uluslararası yardım kuruluşu sınır tanımayan doktorlar tarafından yönetiliyordu. Bunun bilgisi var BBC Türkçü'nün haberinde. Saldırının Idlib kentinin yani muhaliflerin elinde tutulan kendin, kentin Malatel-Numan bölgesinde gerçekleştiği ve en az 7 kişinin öldüğü ifade edilmiş. MSF Başkanı Mego Terziyan Reuters'a yaptığı açıklamada bu saldırının kimin gerçekleştirdiği açık. Ya Rusya ya da rejim diyor. Yani Esad rejimi diyor. Evet zaten bunlar eş değerli olarak kullanılmaya başlandı artık. Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'de Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşu Bağımsız Doktorlar Birliği tarafından yönetilen birbirine yakın olan iki hastanenin de hava saldırılarına hedef olduğu söyleniyor. İdlib'deki hastanenin dört vurulduğunun vurulduğunu e, ve tamamen yerle bir edildiğini söyleyen MSF Türkiye-Suriye temsilcisi Masilyane Rebugandou, Dango, pardon. Ee, bu saldırının kasıtlı olarak yapılmış olduğunu düşünüyormuş. En şiddetli biçimde kınadıklarını söylemiş. Ama bir ufakta detay var. İnsanın tüylerini diken diken etmeye yetecek bir ayrıntı da vermiş. Bu İdlib'deki bu hastanenin yıkılması 40 bin insanı hastaneden yoksun bıraktı demiş. Yani 40 bin insan artık böyle bir olanaktan sağlık yaralarının, hastalıklarının tedavi edilmesi imkanından mahrum kılıyor. İşte nasıl şartlarda hastaneler olduğunu da gözünüzün önüne getirecek bir ifade de burada var. İdlib'deki hastanenin 30 yatak, yatak kapasitesine sahip 54 kişiye hizmet veren bir yer olduğu söyleniyor. Dün görüntüler vardı işte e, bombaların hastanenin içerisinden. Çocuk küvezlerinin içerisinde bebekler varken yukarıdan tuğlaların arasındaki tozlar yerlere dökülüyor. Evet, Eşyalar yerlerdeydi. Ben onların yerlerde bakmayı gittim. kendime e, şey bulamadım. O gücü, mecali bulamadım, bakmadım yani. İlk görüntüler geldi haberini. Es geçtim, itiraf edeyim. Türkiye sınırına yakın Aziz kentinde iki okul ve iki hastanenin vurulduğu da belirtilmiş. Suriye'deki muhalif gruplara yakın olarak olduğu söylenen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ki Birleşmiş Milletler'in ölü sayısını bıraktığından beri, saymayı bıraktığından beri bu kuruluş artık ölü sayılarını e, Kamuoyuna açıklıyor. Azizdeki hastanede 10 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenler arasında çocuklarla hamile kadınların bulunduğunu da belirtmiş. Evet, şimdi orada da bir korkunç detay var. Maalesef onu da paylaşmak zorundayız sizinle dinleyicilerle yani Doğacıveler'in haberinden. Ee, bir çocuk hastanesi bu çünkü Aziz'de hava saldırılarında muhaliflerin denetiminde olduğu söylenen kesiminde Aziz'de bu bombardımanda ilk belirlemelere göre 14 kişi aslında sen 10 demiştin galiba 60 herhalde BBC Türkçe'de 10 olarak evet, geçiyordu Böcebe'de 14 diye vermiş Reuters, Ve çocuk hastanesi Reuters'a konuşan sağlık görevlisi Cuma Rahal demiş ki hastaneden çığlıklar arasında çok sayıda çocuk çıkardık E, Ajans Pres yakınlardaki bir köyde bulunan bir başka binanın daha saldırıya hedef olduğunu söylemiş ve e, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ölenler arasında e, çocukların da bulunduğunu söylemesi aynı şekilde dile getiriliyor. E, her iki saldırının da Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Moskova'dan da bu iddialara yanıt gelmemiş. Birleşmiş Milletler Çocukları Yardım Fonu UNICEF okulları düzenlenen saldırılarda da 6 çocuğun öldüğünü açıkladı deniliyor. Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili de Azizdeki hastanenin yedi adet Rus balistik füzesiyle vurulduğunu öne sürmüş. Evet çocuklar yağıyor. Hastanedeki çocuklar hamileler, ölüyor. hastanedeki çocuklar yaralılar filan ölüyor. Evet. Bu asker e, tabii ki şeyler de ölüyor bu arada e, gazetecilerde bol bol her tarafında dünyanın veya ya da tutuklanıyorlar. Mesela Bahreyn'den de harika 5. yıl dönümü için bir anma ve kutlama gibi bir şey yapmışlar Bahreyn'de. Ayaklanma vardı ya. Evet. Yakından takip etmeye çalışmıştık. Associated Press'in haberine göre 4 Amerikalı gazeteci de gözaltına almışlar. Siz nasıl katılırsınız böyle bir şeye diye. Bahreyn'de Yani şey, demokrasi yanlısı hareketi bu Birleşik Arap Emirlikleri de herkesin dostu ya böyle gayet zengin filan yerler işte orada Şii çoğunluk Sünnilerin yönetimindeki münarşiye biraz ayaklandığı zaman Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bastırmasıyla engellenmişti işte Amerika'nın da yakın dostu o zaten 5. filo denen, denen Amerikan filosunun da üssü orası o yüzden hiç Amerika filan da karışmıyor böyle şeyleri evet. Amerikan şeyleri gazetecileri de tutuklayıp atmışlar Evet. müsaadenizle ben tekrardan hastane bombardımanına dönmek evet, istiyorum yakın zamanda yayınlanmış olan bir makale vardı geçtiğimiz e, Ocak ayının 19'unda yayınlanmıştı Garden'da yayınlanmış olan bir makale vardı Wiki Hawkins'in MSF sınır tanımayan doktorlar İngiltere direktörü Wiki Hawkins'in yazısıydı bu. Daha önceki hastanelere yapılan saldırılara dikkat çekiyordu bu yazısında. Yemen'de, Afganistan'da ve Suriye içerisinde gerçekleşen hava saldırılarından yok olan, yok edilen, içindeki yaşayanlarla, hastalarla beraber yok edilen hastanelerden bahsediyordu ve bu durumun Yeni normaller olmasının kabullenilmesi gerek, kabullenilebilir kabullenilemeyeceğini söylüyordu. Yani hastaneleri bombalandırmanın altında tutmak yeni normal olarak görülebilir, görülmeye çalışılıyor diye kamuoyu tarafından da daha doğrusu büyük devletler tarafından ittirilebilir ama bunun kabul edilmemesi çaresizlikti. Evet, çünkü alışılıyor çünkü çünkü her günlerdeyse bunun haberi gelmeye başladı artık. Çünkü i̇ki sebebi olduğunu söylüyordu. Bunun bir tanesi bu bir insanlık suçu diyor. Gayet basit ve temel bir netti. Açıklama getiriyor hastaneleri bombalamak insanlık suçudur diyor hastanedeki içindeki çocuklarla bombalandığına dair haberleri görmek de aynı şekilde durumu umur adiyeden bir hale sokmaya manasında geliyor olaylar bu kadar sıklaştıkça fakat bunun da aynı şekilde ikinci olarak kabul edilmemesi gereken bir durum olduğunu söylüyor çünkü bunlar artık kabul edildiği takdirde büyük devletler yapıyor bu saldırıları ve küçük devletlerde ya da diğer terörist örgütlerde terörist olarak adlandırılan örgütlerde yapılarda Aynı saldırıyı gerçekleştirmekten herhangi bir şekilde e, çekilmezler. çekinmezler. Daha, yani düşünseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın ve Suudi Arabistan'ın yaptığı saldırıları o ardından başka terör örgütleri yapsa, El Kaide yapsa vesaire yapsa, IŞİD yapsa ne diye suçlayacaksınız bu örgütleri? Hastane bombalıyorsunuz diye mi? E, siz de aynı şekilde bombalıyorsunuz hastaneyi. Nasıl suçlayabileceksiniz ki bu örgütleri? Yani hastalar, yaralılar ameliyatlılar ve onları ameliyat edenler, onlara bakanlar hemşireler, doktorlar hepsi ölüyor. Temel olarak bir insanlık suçudur diye yani. yazıyor zaten bu yazının içerisinde de. Yani herhangi bir şekilde savaştan kaçabilme ihtimaliniz olabilir ya da olamaz. Ama yaralı olduğunuz zaman ya da çocuğunuz doğduğu zaman ya da yakınız hastanede kaldığı zaman o savaş bölgesinde zaten orada çivilenmiş durumdasınız ve gidemiyorsunuz. Ve savaşla herhangi bir şekilde taraf olmadığınız takdirde bile çatışmaların ortasında kalmayacağınızı düşündüğünüz yerler olarak gördüğünüz yerler toplamak mülteci kampları ya da hastaneler gibi yerler şu anda doğrudan hedef alınıyor. Aslında Suriye'deki savaşın başından bu yana iç savaşın böyle şiddetlenmeye başladığı zamandan beri hastaneler Suriye'de hedef alınıyordu. Yeni bir şey değil ama artık normalleştirmeye başlanan bir evet, şey olarak görünüyor. Burada yazıda çok önemli bir nokta daha vardı. Ee, Britanya Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ın bir konuşmasına atıfta bulunuyordu. Bu yazıyı yazan Vicky Hawkins ve diyor ki yani kasıtlı olarak uluslararası insaniyet hukukunu Suudi Arabistan'da Yemen şey yapmadı diyor. Tabi İngilizlerin verdiği, sattığı silahlarla da yaptığını <gülüyor> biz biliyoruz bunu evet. Suudi Arabistan'ın. E, Hammond diyor ki yani biz Yemen'deki savaşta e, askeri personel bize yardım ediyor. Hedefleri filan biliyoruz. Onların verdiği bilgiye göre demiş Dışişleri Bakanı. Kaza oldu diyor. Şiddetle eleştiriyor Vike Hawkins Dışişleri Bakanı'nı diyor ki öyle kazayla vurarak filan e, geçiştirmek tamamen e, saldırganca ve sorumsuz bir tutumdur. Bir kere kabul edilebilecek bir sonucu değildir diyor. E, savaşın bu kesinlikle kabul edeceğimiz bir pozisyon değildir diyor. Ee, kazayla da olsa aynı şekilde karşı çıkmalıyız. İkincisi de e, savaşta böyle e, hataları normalleştirilmesine yol açıyor. Evet, Dışişleri diyor, Bakanı'nın ben... sözü de diyor. Bu, bu da asla kabul edilemez diyor. Evet, senin dediğinin altını çizmek için söyledim. Bu cezasızlığı Artırır diyor. Yani şöyle düşünün Rusya'ya hava saldırılarına başladığı tarihten ne zamandı? Ekim ayının başıydı. 22 Ekim tarihiyle 4 hastanenin bombalandığı söyleniyordu doktorlar tarafından. Sadece bir ay içerisinde Rusya'nın 4 hastaneyi Suriye'de bombaladığına dair iddialar vardı. Bu iddiaların peşinde kimse gitmiyor. Kimse peşinde koşmuyor bu iddiaların. Ama saldırılara dair iddialar da geliyor artık. Ama şu andaki itibariyle şu ana baktığımız zaman Avrupa Birliği ülkelerinden Birleşmiş Milletler'e kadar herkes bu olayı kınıyor. Ama saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği biliniyor net bir şekilde. Evet. Yani işte tabii önce Amerika ile, sonra e, Suudi Arabistan'da, sonra da Rusya ile devam eden ve gittikçe artan agrave olan bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bu birincisi bu, Wikipedia'nızın dediği çok önemli bence iki, iki açıdan da e, MedSan San Fransız'ın sözcüsü doktorlar ve hemşireler hepsi klinikler, hastaneler korkunç şekilde bombalanmıştı. Şey de e, bir yazı daha çıkmıştı Robert köyleri de 8 Ekim'de yazdı. Onu da söyleyelim daha önce 8 Ekim geçen sene bir ikinci büyük özelliği var. Gene Medsensan Frontier'den yani sınır tanımayan doktorların başkanı Joan Liu'dan gelen bir şey vardı. Bunlar yalnız şey suçu değil Ee, insanlık suçu değil aynı zamanda savaş suçu statüsüne de girer diye çok net ortaya koyuyordu. Yani bağımsız araştırma yapılması gerekir. Amerika içinde kim vuruyorsa muhakkak bağımsız gözlemci tarafından araştırma yapılır ve sorumlular bulunup cezalandırılmalıdır diyor. Çünkü Cenevre sözleşmeleri var. İşte bu ilk e, Kunduz'dan başlayan bir dizi. Artık bütün insanlar durmadan Hastanelerde yatanları vurmaya başladılar ya yani akıl alır iş değil. Yani. Evet akıl alır iş değil aslında bu saldırıların biteceğini düşünüyorsanız aslında o durumda akıl alır bir iş olmuyor. Mesela Rusya'nın açıklamalarına bakıyorsunuz ee, Dışişleri Bakanı diyor ki Dışişleri Bakanı danışmanı daha doğrusu vekili Gatilov ee, Bu saldırılar evet. durmayacak diyor. Herhangi bir şekilde ateşkes imzalandığı takdirde bile Rusya'nın terörist gruplara karşı olan saldırılarını durdurmayacağınız diyor. Terörist grup olarak tanımladığı Rusya'nın kimler olduğunu şu andaki haberlerden görüyoruz. Yaptığı terörist gruplara yaptığı saldırılarda vuruluyor bu hastaneler değil mi? Yoksa herhangi bir açıklama yapıldı mı yanlışlıkla vurulacağı hastanede? Hayır. Hastane yani Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Gatilov resmen Spiegel'a söylemiş. Biz yani ana amaç zaten Görüşme sürecinin başlamasını baslamasıyla yakından ilgili olanları kapsaması gerekir gibi bir ilginç cümle kullanmış Ateş kesin yoksa teröristlerle değil demiş yani teröristlerle olan savaşımız devam edecek. Her halükarda devam edecek diye konuşuyor. Şu anda Suriye teröristleri Suriye'de Rusya teröristleri vuruyor mu vurmuyor mu? Bu en basit bir soru bu. Yaptığı saldırılarda kendi argümanı ne? Terörist unsurları yok etme amacı taşımıyor mu yaptığı saldırılar? Evet, bu ama hastanelerde vuruyor. yani? Hastanelerde o zaman da aynı şekilde devam edecekler var. Oluyor. Evet, o anlama geliyor. Yani ateşkes Cim olsa dahi devam edecek olan saldırılardan bahsediyoruz belki de şu anda. Evet. Dmitry Medvedev de Rusya Başbakanı da zaten Time dergisine de ilginç bir açıklama, aynı yönde bir açıklama yapmış ve Suriye'deki e, savaşı barış görüşmeleri durdurmaz demiş. Yani Rusya'daki yetkililer şu anda savaş savaş savaş diye tepinip duruyorlar. Rusya Federasyonu Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Kosaçev'de Türkiye'nin Suriye'ye karadan müdahalesi durumunda İran ve Rusya'nın da dahil olabileceği kapsamlı büyük bir savaş çıkabileceği uyarılarında bulunuyor. Herkesin ağzında, Rus yetkililerin neredeyse hepsinin ağzında büyük bir savaş çıkacağına dair çeşitli argümanlar dolaşıyor. Evet, Türkiye'de de bir savaş söylemi... Biz zaten savaşın içerisindeyiz İkin hocam. içte de dışta da, evet, <gülüyor> evet. Bizde de arttı ama söylem olarak son derece kaygı verici bir başka gelişme de var. Gazetelere de baktığımız zaman zaten... Açıkça öyle görebiliyoruz. Ama işin trajik tarafı Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ortak açıklamalarından bahsedebiliriz mesela. Aynı zamanda aynı yerde yapmasalar bile her iki tarafta Suriye krizinin askeri e, anlamda çözülemeyeceğini tarafların kabul edilmesine ihtiyacı var diyor. Genel minvalde. İran bunu diyor. Washington'da Rusya ile Türkiye arasındaki gerilimi tırmandırılmaması gerektiğine dair çeşitli uyarılarda bulunuyor. Benzer açıklamalar yapılıyor. Evet Avrupa, onlara da şimdi birazdan geçeriz. Avrupa Birliği'nden de bir uyarı gelmiş. Yani bu tabii şeyin PYD'yi vurmayın diye. Konstantin Kosaçev'in açıklaması da gerçekten Rusya ve İran'da dahil olabileceği bir savaşa kapı açabilir diye konuşmuş. çok yani Kapsamlı bir savaş çıkabilir diyor Biyanet'ten. Kapsamlı savaş, İran Dışişleri Bakanlığı da Suriye krizinin askeri çözümü yoktur. Bütün tarafların kabul etmesi e, değil. Tamam o zaman nasıl olacak bu iş? Kapsamlı bir savaş çıkacağını söylüyor. İran'la beraber kendi arkadaşlarının yanını alıp Türkiye'ye saldırmak ya da herhangi bir şekilde karşılarındaki ülkeye saldırmaktan bahsediyor Rusya yetkililer. İran'da tam tersini söylüyor. Savaşla askeri çözüm evet. olmayacağını söylüyor. Hı, e, İran adına nasıl konuşuyor? Çünkü S-300 füzelerini gönderiyor İran'a. Yeni füzelerde yolları çıkmış ve Rusya üzerinden ya yani da Rusya'dan Hediye olarak da e, İran'a konuşlandırılacakmış yeni füzeler. Amerika'dan da Rus, Türkiye'ye de Rusya'ya da çağrı aman durun filan demişler. Bu arada göçmenler yakalanarak e, yakalandı diyor. Yaka, kaçak göçmen yakalandı haberleri e, klasik de var. Artık onlar klasik yani. kaş açıklarında bak kaçaklar yakalanmış çocuklar. Tekrar Suriye'ye dönecek olursak PYD'de Tel Rifat kasabasının büyük bir bölümünü kontrolüne geçirmiş. Rus uçaklarının hava desteğiyle beraber PYD rejim kuvvetiyle ilerlemeye devam ediyor. Evet. Peki. Burada duralım. Ama çok en güzel haberi vereyim. Öyle dur. Güzel haber mi? Evet. Hadi bakalım. Zika virüsü Rusya'da görülmüş. Bu çok, çok kötü, kötü haber tabii. Evet. Ama güzel haberi şu. Olimpiyatlardan önce Zika'yı temizleyecekmiş Brezilya hükümeti bu konuda 220 bin askeri sevk ediyor. Müzikanın üzerinden sevindin değil evet, mi? Evet evet. Müttefik bulmaları kesin yani bu aralar bu kadar fazla savaştan bahseden diplomat bulunduğu müddetçe hmm. kendilerine müttefik bulmakta da hiç zorluk çekmeyeceklerdir. Kurşuna mı dizeceklermiş bir ücüsü? Zivrisinekleri. Zivrisinekleri kurşun. sinekleri öldürecekler. Keskin nişanlığı Öl, 220 mi onlar? bin kişiyle Hücuma geçmiş Cinme Uçsin de başı belada zaten yolsuzluktan, yolsuzluktan bari böyle sivrisinekleri öldürerek yapalım demiş. Bu arada da bir başka yolsuzluktan da Ehud Olmert eski başbakanlarından hapse girmiş çift yani birçok yolsuzluk davası vardı bir tanesinden mahkum edildi girmiş şeyde de aynı hapishanede de. Tecavizden yatan cumhurbaşkanı Moşe Katsaf var yan yana yatacaklar. Televizyon varmış ama odalarda. Açık kaste. Doggett ve arkadaşlarından dinlediğimiz Honky Tonk birinci bölümü dinledik. Çok bir dönem 1950'ler sonu 60'ların başında fevkalade büyük bir ün, ün kazanmıştı Amerikalı caz ve rhythm ve blues piyanisti. Aynı zamanda ork çalıyor. Küçükte bir grubu var. combo diyorlar. Ve onun William Ballard Doggett tam adıyla ama herkes Bill Doggett diye biliyor biz de öyle biliyoruz diyoruz ve Honky Tonk parçasıyla şimdi kulak verdiğimiz Bill Doggett 100 yaşında olacaktı bugün 16 Şubat 1916'da doğmuştu kendisi 80 yaşında 1996'da hayata veda etmişti önemli bir müzisyen yer etmiş onu biraz daha kendi parçalarıyla Anmayı da sürdüreceğiz Ölümün doğumunun 100. yıl dönümünde. Evet devam ediyoruz şimdi açık radyoda açık dergide saat 8.40 42 hatta ee, ve evet Azez meselesiyle devam edebiliriz. Yaklaşık 4 senedir savaş konuşuyoruz son 2 günde oldukça yoğun bir şekilde savaş konuşuyoruz şimdi de savaş konuşuyoruz. Bu sefer e, Türkiye'nin doğrudan içinde bulunduğu bir savaştan bahsediyoruz. O Halep'in kuzeyindeki Aziz kasabasında YPG'nin içinde olduğu mevzileri bombalamaya devam ediyormuş. Top atışlarına devam ediyormuş. Rus savaş uçakları da kasabanın çevresini yoğun bombardıman altına almış. 16 sivilin de burada öldüğü söyleniyor. E, Tel Rıfat kasabasının yani tam e, Halep'le yani Suriye'nin iç yerisiyle Türkiye sınırındaki bağlantı noktasının tam ortasında bulunan kasabanın, yolun tam ortasında bulunan kasabanın büyük bir kısmının YPG güçleri tarafından ele geçirildiğinden bahsediliyor. YPG gücü olan daha doğrusu Suriye demokratik güçlerinin tarafından ele geçirildiğinden bahsediliyor. Yani Rusya Başbakanı Medvedev epeydir konuşmuyordu. Birdenbire böyle şeyin ortasından girmesi Münih. İşte bir ateş kes mi işte silah bırakışmam ne onlar konuşulurken hiçbir umut bırakmayan bir konuşma yaptı. E, Tayma özel bir demeci vermiş ve hiç niyetimiz yok diyor. Bomba. Yani iyi adamı kötü adamdan ayırmak mümkün değil diyor. Onun teröristle de ılımlı olanı onun için vurmaya devam ediyor. O zaman ediyor şöyle diyor. bir senaryo ortaya çıkıyor. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor daha doğrusu. Az düşecek ve ardından da Oranın bağlantısı Türkiye ile kapanacak. O bölgenin içerisinde kalan teröristler, militanlar, siviller, hastanenin içindeki hastalar, çocuklar vesaire bugün olduğu gibi, daha doğrusu dün olduğu gibi aynı şekilde havadan bombardımanlara, karadan çatışmalara malzeme olmaya devam edecek. Öyle Ölmeye devam edecek. Biz zaten yani barış anlaşması Suriye'deki savaşı Durdurmaz diye açıkça yazmıştı. İnsanlar Simon, ölmeye devam edecek. Yani. Simon Schuster Münih'ten yazıyor öyle elimizde haberi var. Ha, Time dergisinden. E, Ama bu birliği niye o zaman peki herhangi bir şekilde sesini çıkarmıyor bu durum? Tam tersi YPG'nin bu koridoru kapatmasına rejimle beraber işbirliğine girip kapatmasına e, herhangi bir şekilde bir şey demediği gibi Türkiye'nin burayı bombalamasına durun diyebiliyor. Ne ne gibi bir beklentisi var? Göçme. Ne gibi çıkarı var? Göçme. Ne olacak mesela? O bölge kapanacak ve içindeki göçmen sorunu bitecek mi? Yoksa Rusya bombardımana devam ettiği zaman ya da rejimde bombardıman devam ettiği zaman ya da teröristler saldırılarına devam ettiği zaman, oradaki insanlar kaçamayıp öldüğü zaman kimsenin umrunda olmayacak mı? Olmayacak tabii ama Tolga Tanış'ın söylediği gibi çok önemli bir yazdığı gibi de önemli bir şey çıkacak hürriyetten. O da bir takım eski savaşçılar da ya silah bırakıp kılık değiştirip Ortalıkta dolaşmaya başlayacak. Ya yeni gruplara katılacaklar ya da aramızda dolaşacak. Aranızda dolaşabilme ihtimali de kalmıyor ki bu saatten sonra. Tamamen kapanmış oldu. Bir tarafta IŞİD var, bir tarafta YPG var, diğer taraftan rejim var ve ortada kuşatılmış olan bir bölge var. Bu bölgenin içerisinde teröristlerin olduğunu söylüyor. Bu e, işte hepsinde yok Rusya. edecek halleri yok ya. E, yani savaş devam edecek diyoruz Rusya aynı şekilde. Evet, Ateşkes sağlansa haydut. bile bombardımana devam edeceğiz diye en yüksek yetkililer tarafından söyleniyor bu açıklamalar yapılıyor. Evet. Hepsi haydut ve terörist demiş Medvedye ee, zaten kapsamlı savaş diyor işte Kosaçev'de Konstantin Kosaçev'de Hürriyet'ten Nerdu'nun Hacıoğlu Hacıoğlu'nun haberine göre e, en kötü senaryo Suriye'deki savaş alanına karşısında Rusya'yı alması olacak Türkiye'nin demiş ...iki hedefin yerine getiremedi demiş... ...Batı'da mülteciler anladım. gelmesinde... ...ne olursa olsun diyormuş gibime geliyor benim bu günlerde... ...tek dertleri mülteciler gibi duruyor... İnsanların hayatını kaybetmekten ziyade... ...o insanların hayatını kaybetmeden... ...kendi komşu olma problemi üzerine... ...yoğunlaşmış gibi duruyorlar... ...evet Antalya'da Kaş açıklarında... ...23 çocuk... ...57 Suriyeli... ...sığınmacı yakalandı diye bir haber veriliyor... ...bu da vermiş tarzı da... ...çok itirazı açık... Kaş ilçesinde Antalya'nın Meclis'e geçmeye çalışan yasa dışı yollardan diye de altı çizilmiş Suriye uyruklu 57 kişi yakalandı diyor. Halbuki kurtarıldı demek lazım. Çünkü ölümden kurtulmaları da kurtulmuş olmaları da çok muhtemel. Onlar da savaştan filan kaçıyorlar işte. Kaçaksa onun kaçağı Muğla'da da 55 göçmen daha boğulmaktan son anda kurtarıldı diyor. Neyse bu Anadolu Ajansı'nın bu haberinde kaçak dememişler. İstanköy Adası'ndan Yunanistan'ın geçmeye çalıştıkları sırasında fırtına nedeniyle sürüklenen bottaki 55 kişi kurtarılmış. İl Göç İdaresi'ne gönderilmiş. Pakistanlı ve Afganistanlı kaçaklarsa sınır dışı edilmek üzere Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş. Yalnız bu kaçakçıların aslında çoğunun da orada mesela bir küçük bir haber vardı detay kaçakçılar Suriyeli kaçakçılar e, mahkum edilmişler ağır hapis cezalarına fakat e, mahkeme onları tutuklama gereğini duymadığı için çoktan kaçmışlar zaten evet. öyle de haberlerin bini bir para evet, evet onları Hepsini. takip etmek için de ayrı bir çaba gerektiriyor. Ayrı bir şekilde oraya odaklanmanız gerekiyor. Tutuklanmıyor da bu haberler var. Böyle, böyle şeyleri. Ve bırakıp gidiyorlar onlar da kaçıyorlar. Ufakta bir toplantı düzenlenmiş bu konuyla mı alakalı bilmiyorum ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre donanma komutanlığına bağlı taktik geliştirme doktrin ve analiz e, merkezi komutanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen NATO Deniz Harekatı Çalışma Grubu toplantısı 19-29 Ocak tarihinde İstanbul'daki askeri müze ve kültür komutanlığında gerçekleştirilmiş. E, nerede Beşiktaş'ta mı? Evet Beşiktaş'ta. Bu haberi Anadolu Ajansı dün yayınlamış. bu toplantının gün önünden Kimler vermiş toplantıda? Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Litvanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan. Aynı zamanda NATO komutanlıkları ve mükemmeliyet merkezlerinden toplam 114 katılımcı ve gözlemci katılmış. Öte yandan da Türkiye, İspanya ve Bulgaristan'ın NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu iki gemileri... 24-26 Ocak'ta Çanakkale'de, 29-31 Ocak'ta Balıkeser'in Erdek ilçesinde iki bölgeyi biz nereden tanıyoruz? Göçmen ölümlerinden biliyoruz bu iki bölgeyi de. Ve 5-7 Şubat'ta da İstanbul'daki limanları ziyaret etmişler. Bakmışlar, Hım, buralar nasıl korunur diye. Kimden koruyacaklar? El, el, el ilanları da dağıtılmış mı? Yok, Mesela el ilanlarını şöyle... şeyler dağıtıyor. Ee, şu anda havada uçan uçaklardan dağıtıyor. Hmm. Geliyoruz şeklinde Suriye'deki havada uçan uçaklardan aşağıya muhaliflerin yaşadığı şehirlerin üzerine... E, kağıtlar bırakılıyormuş. Sovyet taktiği ya da Amman taktiği. Ama bak öbür ilanlar da güzel. Zika zero. Zika zero? S evet. Sıfır zika yani. Un um mosquito now e mais forte que um país inteiro yazılı. 220, bir yüz binlerce el ilanı dağıtıyor. Brezilya'da sivrisineklere 220 bin askerle acayip bir savaş ilan etmiş durumda. Olimpiyatları her el, Pazartesi günü 50 bin asker sineklerin yok edilmesi için ilaçlama faaliyetlerine katılacak. Şu Brezilya'daki düşünüyor musun? Tamamen zehirleyeceğin bütün Brezilya sokaklarını, evlerini, armanlarını. E, GDO sivrisinekler de aynı şekilde bunun etkilenecek mi? Bilmiyorum. Genetiği değiştirilip doğaya salınanlar. Çeşitli rivayetler de vardı evet. ama e, Selim Bodur doğru olmadığını, daha doğrusu elde bir veri olmadığını söyledi bu konuyla alakalı. <gülüyor> 353 <gülüyor> kentte 3 milyon haneyi ziyaret edeceklermiş ve halkı bilgilenmiş. Ben hep sana söylemez miyim? Her şeyin başı eğitim Can. Ne eğitimi? Zika eğitimi. Zika eğitimi. Zika Zero. Selahattin çoktan beri Zika Zero deyip bağırıyor zaten. En sevdiği. En sevdiği şey. Evet. E, bu arada Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Merkel'in sığınmacı politikasına karşı oluşan cephe de genişliyormuş. Yalnız böyle de bir şey var. Sen bunu gözden kaçırma, göz ardı etme. Deutsche haberinde zor durumdaymış Merkel. Tek umudu neresi? Bil bakalım. Merkel'in tek umudu bu zor durumdan kurtulmak için hangi ülke? Merkel'in mi? Evet. Türkiye? Evet, bildin. Avrupa Birliği, devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Almanya. Başbakan Angela Merkel'ın iltica politikasını açıkça cephe almış. Şimdi mesela sekiz <gülüyor> Slovakya'nın başbakanı Roberto Fico sekiz iltica başvurusu kabul etmiş şimdiye kadar Slovakya. Ama karşı <gülüyor> e, Merkel'in mültecilere sınırları açmakla hata yaptığını şimdi bütün Avrupa Birliği'ni bunun ceremesine ortak etmeye çalıştığını söyledi. Demiş. Ne kabul etmiş. Ne yapacaklardı? Gelen herkes bir şey mi yapacaktı aynen Almanya, Slovenya, Slovenya, Makedonya, Makedonya, Yunanistan'a, Yunanistan'da denize mi dökecekti buradaki şeyleri, göçmenleri? Ne yapmayı bekliyorlardı? Türkiye'ye mi göndereceklerdi aynı şekilde? E Türkiye vatandaşı değil bu kişiler. Suriye'ye mi göndereceklerdi? Savaş var, paraşüt evet. aşağıya mı atacaklardı? Rus yetkililerden yardım istesinler. Tamam bunu çözdüler, Türkiye ile beraber Merkel bu problemi çözdü diyelim. Peki İngiltere problemi nasıl çözecek Avrupa Birliği? Bir de öyle bir problem olduğundan bahsediliyor. Benim formülümü açıklayayım sana ve bu, bu konuyu bir kere daha halledeyim. Donald Tusk'ın uyarısından bahsedeyim ben. Avrupa Birliği'nin geleceğinde tehlike olduğunu, geleceğinin tehlikede olduğunu ve birliğin dağılabileceğini e, iddia etmiş Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve birincisi biraz önce söylediğiniz gibi göçmen krizi. İkincisi de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmamak için talep ettiği reformlarda dikkat çeken e, Avrupa'nın geleceğinin dair kriz. Avrupa Birliği'nin geleceği tehlikede diyor. Avrupa değerlerinden taviz vermez ifadelerini kullanıyor ama İngiltere'de ayrılacak gibi duruyormuş yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği'nden. Bunu Şimdi nasıl çözecekler? Şöyle, çok basit aslında. Dört milyon el ilanı hazırlıyoruz ve halka dağıtacağız. Ne yazacak? Ayrılmayalım. Hayır, Ayrılma zero. Sığınmacı zero. Sığınmacı zero, nasıl formül? Hı? Hmm, bilemedim. Evet. Olabilir yok. tabii ki. Yani bence en iyi formül bu. Sivrisineklerle mültecileri aynı anda halletmeyi düşünüyorum ben de şahsen. Ee, broşürlerle. Broşürlerle. Hı -hı. El ilanları ve askerlerle tabii. Tamam. Ee, Almanya ve Türkiye mülteci krizinde mücadelede NATO'dan destek istedi. Bunu birazdan Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bulacağız. İşte biraz önceki toplantılarda muhtemelen bu yüzden yapıldı. Evet. Bu yüzden. Nasıl NATO yardım edecek peki? Ha işte soru e, Türkiye orada... neden yardım istiyor peki? Kendi Türkiye karasularında yapamıyor mu bunu da gidip NATO'nun denizlerde yapmasını talep ediyor? <gülüyor> bunu birazdan Ahmet İnsel de cevaplayacak. Üzerinde pek durulmayan bir konu bu. Fakat... Ee, Almanya ve Türkiye mülteci kriziyle mücadelede NATO'dan destek istedi fakat bir yorum var Deutsche yorumu var Barbara Weisel bu ittifakın görevi bu değil demiş <Gülüyor> NATO başka bir amaçla kuruldu demiş ama benzetmesi çok güzel Bu ittifakın insan kaçakçılarının yakalanmasına yardım etmesini istiyorlarmış. Sorun kaçakçılarda anlıyor musun? He. Fakat e, topla serçe vurmaya benzer bu demiş. O büsle serçe vurmak nasıl benzetme? Balyoz da siz, siz ne? Olabilir, olabilir ama yani para her şeyi çözer biliyorsunuz. Yani para konuşuyor ve bu, bütün problemleri çözebileceği gibi göçmen problemlerini de çözebiliyor. Irak, göç ve göçmenler bakanı Muhammed, işin elinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için Almanya'nın Irak'a 500 milyon avro borç vereceğini açıklamış. Ha iyi. Yarım milyar dolar para verilecekmiş. Mesela neresiydi en son e, yerle bir edilen yer? Irak'ta. Unuttum, operasyon düzeninde tıkrit vardı değil, Pelluce'de değil. Ramadi. Ramadi. Ramadiyi tekrardan inşa etmek için e, Almanya para vermiş. Peki insanları da tekrar getirmek için de şey kullanacaklar mı? Iraklı büyük göçmen de var aynı zamanda. Orada insanların güvenliğini sağlayabilmek için herhangi bir şekilde bir çaba sarf edecek mi Almanya? Göçmen zero. Benim bugünkü formülüm her kapıyı açacak çilingir anahtarı gibi bir şey fakat... Parasını de... verdik gidin orada oturun mu demeye çalışıyor Mosbun mesela şu anda Almanya. Iraklı göçmenleri. Bakın artık ülkenizde ne güzel mis gibi tokiler var gidin orada oturun mu demeye çalışıyor. Güvenliğini mesela güvenlikli site haline mi getirmeye çalışacak mesela aynı zamanda da bunları. Bakalım göreceğiz yakın zamanda ortaya çıkacaktır mesela Almanya'nın politikası da. Uçuşa yasak, bölgeye destek gelmiş Merkel'dan Türkiye'ye zaten. Türkiye'de olurdu. Medyalar, medya evet. organları, e, Aziz'in düşmesine izin vermeyeceğiz dediğiyle e, çalkanıyor Türkiye'nin. Aziz düğümü demiş Cumhuriyet Gazetesi, Zaman Gazetesi de Aziz düğümü diye e, aynı manşette çıkmıştı sadıfen. Türkiye vuruyor PYD ilerliyor şeklinde bir şey ve Azerbaycan'ın kırmızı çizgimiz diyor ama asıl masii şeyler de hükümete yakın gazetelerde görülüyor. Bir gün gazetesi cihatçıma dokunma demiş AKP'nin Suriye'deki temas stratejisti. Yani olaya sadece cihatçı açısından da bakmamak gerekiyor galiba. Yani göçmenleri de cihatçı olarak toplu ilan edeceksek tamam yapalım. Herkesi cihatçı diyelim. Suriye'deki herkesi aslında cihatçı diyelim ki cihatçı kavramı da sadece Sünnilere özgü bir şey de değil. Şiilerin içerisinde de cihatçılar var. Yani sonuçta orada büyük bir savaş var. Neredeyse elinde büyük silahlar bulunan bütün ülkeler orada. Evet. Rusya'sından, Rusya'sında, evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'ına, Türkiye'sine. Herkes orada. Ama konu sadece cihatçıların anlayışı gibi bir durum söz konusu olması değil. Cihatçılardan farklı nedenler de var. İşte bir gün gazetesinde bunu pek fazla göremiyoruz. Evet, Türkiye hürriyet 3 gerekçe vermiş. Ee, o büslerin YPG'yi neden sürekli vurduğu konusunda. Biri göç dalgası olabilir, onu engellemeyiz. İki, orada işi yok. Üç, PYDE toprak peşinde diye. Türkiye'nin argümanlarını sıralamış. Milliyet, sivilleri Rus füzesi diyor. Ama oradan şey sırasına geçelim. Sabah o hava üstünü yerle bir ederiz diye bir tehdit var. Edin o zaman. Bunca çatışma varsa niye bekliyorsunuz ki? Sadece hava üssüyle beraber diyen insanların ölmesini engelleyecekseniz edin. O da hava üssü filan değil aslında. İşte birazdan konuşacağız. Şey gibi yani. Bir pistten ibaret. Yani. Star gazetesi PKK Kışanağı Bodrum'a hapsetti diye ki güzel Hava inşa etmek de o kadar zor bir şey değil galiba. Yani geliyor. Bütün dünya bilsin. Azez düşmez. Bence en güzel. Abi büyük de konuşmamak lazım. <gülüyor> Sonradan aynı, aynı duruma geleceksiniz. Şam'da, Halep'te beraber namaz kılacağız. Tekrar hatırlanacak. Sonra tekrardan utan utanma yok tabii ki de. Akşamda unutkanlık da bebekleri katletti diyor. Fakat birkaç da şeyi söyleyelim. Süreyi bitirmeden bir iki dakikamız kalmışken. Cizre'de Ee, ciddi bir şey var ee, DP, DBP e, Demokratik Bölgeler Partisi yani Diyarbakır'da şey yapıyor Mezopotamya e, yakınlarını kaybeden ailelerle yardımlaşma ve dayanışma derneği MEADER ve Mezopotamya Hukukçular Derneği MEADER ortaklaşa oluşturdukları kriz masasının verileri korkunç Cizre'deki çatışmalarda 145 kişi hayatını kaybetmiş Ee, operasyonlarda öldürülenlerin sayısı 145 olmuş ve cenazelerin otopsi işlemleri için Mardin, Urfa, Şırnak, Silopi ve Antep'e gönderildiğini söylemiş. Bu da son derece ağır bir savaştaki durum Türkiye'nin toprakları içindeki şeyi. Güvenlik güçleri 11 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı daha doğrusu operasyonların bittiğini açıkladı ama ilçede hala sokağa çıkma yasağı sürüyormuş. İnsanlar da bekliyorlar. Evlerinde çıkması evet. çıkma otopsi de e, iyi de göremiyorlar. Kriz masasının verilerine göre. 13 cenazenin otopsi işlemleri devam ediyor. E, 51'i e, gönderilmiş. Bazı cenazelerin teşhisi mümkün değil. Doktorlar ve avukatlar da alınmamış. Otopsiler sırasında bulunması gereken orada büyük bir işte savaşın dediğimiz şey devam ediyor ulaşamıyorsun bekletilen çok sayıda cenaze var ve toplam 145 bu da e, böyle bir şey emekli subay Bahadır Altan da eminim bu kirli savaşa ortak olmak istemeyen epey asker var demiş asker de bu suça ortak olmuyorum demeli diye bir açıklama yapmış bu da T24'ten bir haber devletin alnına sürülen kara bir leke demiş. Böyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir tartışma başladı. Bir cümleyle de ona değinelim. Son derece önemli ülkenin ve hatta bütün dünyanın hayatında Ee, önemli e, sonuçlar olan e, kararlar alıyor Yüksek Mahkeme (Supreme Court) e, onun e, en e, Reagan tarafından e, tayin edilmiş e, en eski ve en tutucu sadece e, yargıçlarından biri Antonin Scalia ölü 79 yaşında bir şey düşmanıydı zaten kendisi. E, ateşli silahların yasaklanmasına şiddetle muhalefet ediyordu. Bir Af Partisi sırasında bir Af köşkünde e, yatarken ölü bulunmuş 79 yaşında. Şimdi e, hemen harekete geçildi. E, çünkü 5'e 4 e, e, muhafazakarlar e, hakim. Ama bu anda e, Obama e, değiştirebilirse o zaman e, farklı olacak e, yüksek mahkeme kararları. Dolayısıyla da e, her şey değişebilir. Şu açıdan çok önemli gerek eşcinsel hakları, evlilikleri gerek e, e, ateşli silahların kullanılması ve en önemlisi de küresel iklim değişikliği konusunda her şeye muhalefet ediyoruz Kali'ye ve şimdi iklim değişikliği açısından fevkalade önemli bir şey olabilir. Obama'nın bütün şeylerinde temiz enerji planlarını filan da reddetmek üzereydi zaten bilindiği gibi ama şimdi teknik olarak ne olacak çok tartışılıyor ama seçemezsiniz diyor cumhuriyetçiler bekleyin yeni cumhurbaşkanı seçesin ondan sonra diyorlarsa da galiba yani çok ilginç bir şey durum oldu. Şimdi böyle kalırsa da dörde dört kalacak. Tam bir orada meydan muharebesi cer yani diyor Amerikan yani aslında bir bir çeşit soytarılık diye de bakılabilir doğrusu. Ve şimdi bütün dünya ilgilendirecek şey Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin başına eee Obama mı seçecek yoksa yeni gelecek bir cumhuriyetçi başkan mı seçecek? Ona göre de bütün dünyanın kaderi belirlenecek. Nasıl enteresan değil mi? İlginçmiş. Ona da bir formül oluşturayım mı? Bir broşürde ona mı? Evet. Bir broşürde ona. Yargıt zero. Nasıl? Açık gazete. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın can. Evet, fukturunda bu sefer savaş rüzgarları bir taraftan esiyor hem de çok kaygı verici bir bir, bir süre haber birbirine ekliyor. İşte Türk silahlı kuvvetlerinin iki en az iki defa vurması var Suriye tarafına obüslerle. İşte yapma diyen e, ülkeler var Amerika Birleşik Devletleri Fransa e, bir böyle bir gelişme var bir de onun arkasından da mültecilerle ilgili bir NATO projesi var e, bu ikisini e, savaş durumlarını ve mültecilik durumlarını e, konuşalım demiştik istersen önce şeyle başlayalım bu savaş bayağı ciddi bir e, tehlikeli durumda var herhalde. E, çok tehlikeli yani biz e, tarihte bazı savaşlar e, öncesini çok iyi bilmeyiz e, sanki yıllardan beri savaşıyorlar da savaşın belli bir noktasında e, başka bir noktaya geldiğini zannederiz aslında şu aşamada e, şu aşamada bir e, ciddi savaş öncesi durum var e, geçmişte çok Sıkraçlaşladığımız ve çok küçük bir fazla adımla veya beklenmedik bir karşı cevapla geri dönüşü olmayan bir noktaya gelme ihtimali çok yüksek. Şu aşamada Suriye'de savaşın Türkiye'nin dahil olduğu bir savaşa dönmesi şu, an, şu anda Suriye'de bir savaş var zaten. Ama bunun Türkiye'nin dair olduğu bir savaşa dönmesi riskinin her gün arttığı bir e, gelişme yaşıyoruz. E, dün e, Başbakan Ahmet Davutoğlu e, Ukrayna'ya giderken bir açıklamada bulundu. Ve dedi ki eğer e, e, YPG e, Fırat'ın batısına yerleşmeye kararlı olursa biz... E, özellikle YPG'nin elinde olan e, minik hava alanı da demek yanlış olur. Havaalanı diyoruz. Aslında bir sadece bir pist var orada 800 metrelik. Bir başka bir şey yok. E, havaalanı gibi tanımlamak da yanlış ama neyse. Hatta o, askeri uçak... üs de deniyor ona filan. evet. E, efendim? Askeri üs bile diyorlar yani. Ne öyle bir <gülüyor> Yani yok orada öyle bir şey. Sadece bir 800 metrelik bir pist var o kadar. Bina bile etrafında doğru yok bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Ee, başbakan çekilmezlerse eğer oradan dedi yani mini havaalanı veya mini e, e, uçak pistinin etrafından çekilmezlerse o pisti havaalanını e, kullanılmaz hale getiririz dedi. Yani orayı bombalarız, pisti e, delik deşik ederiz e, dedi. E şimdi çekilmezlerse bunu yapacak mı yapmayacak mı? Böyle büyük laflar ettiğiniz zaman Bunun gerisinde kalamazsınız e, Adım atmak zorunda kalırsınız e, Böyle bir bombalama olduğunda Karşı taraf da cevap verse ne yapacaksınız? Ahmet Bey Hava üssü olmasın ya da hava pisti olmasının Önemi ne peki? Benim bildiğim kadarıyla YPG'nin elinde uçak yok e, Rus yardımının Uçaklarının gelmesi e, riski Yani oraya e, nakli uçaklarının inmesi Ve e, doğrudan Birlik e, E, e, mühimmat e, yardımı yapılmasını engellemek. Bir de YPG. sembolik olarak sanki o havaalanının elinde olmaları <gülüyor> e, YPG'ye bir uluslararası, ikinci bir uluslararası e, çıkış imkanı e, veriyor izlenim. Hasta daha Kamışlı tarafında var zaten havaalanı. Evet. YPG'nin elinde. Evet yani burada e, bir de e, Ahmet şeyi de ben bir küçük parantezle ekleyeyim istersen. Yani minnik ya da minna neyse adı tam bilinemiyor bu evet. pistin Türkiye'nin kırmızı çizgileri diye sunulan bir şey vardı hürriyetten bildiren yani Türkiye veya muhalefete karşı kullanma hevesine kapılmayacak ve o havaalanını derhal boşaltacak diye bir ultimatomvari demeci vardı başbakanın. Buna karşılıkta PYD'den de Müslimin şey diye biz buradan çekinmeyeceğiz şeklinde bir açıklaması da oldu evet. yani. İşte Tüm... onu diyorum çekilmeyeceğiz evet. dedi ve de kaldı ve orası kullanılır hale geldi. Ee, Türkiye tarafı bombaladı. Ee, ne, nasıl devam edecek yani bu, burada hakikaten bir karşılığını bir eskaza karşılığı gelse ne yapılacak Giril, girilmesin durumunda Rusya. Açıkça müdahalede bulunacağını söyledi. Şimdi bir Rusya açıkça Münih güvenlik e, zirvesinde ki bu Münih güvenlik zirvesi temenni ederim. Canı gönülden temenni ederim. ileride tarihte bir yeni büyük savaşın e, pazarlıklarının yapıldığı zirve olarak geçmez. Çünkü Ök, çok ciddiyim. İkinci Münih çok... olur o zaman işte. Öyle bir şey. İkinci Münih'te teslimiyet <gülüyor> Münih'i gibi mi olur? <gülüyor> Yer olarak benziyor da durum olarak evet, o kadar benziyor gene evet. de. Ee, ama hem Fransa hem Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'nin e, cumartesi gününden beri başlattığı e, uzun menzilli e, top, havan topu e, ateşinin durdurmasını talep ediyorlar. Rusya benzer şekilde talep ediyor ve Rusya sanki Türkiye Bombalamaya devam etsin de bahane çıksın dermiş gibi, istermiş gibi dün e, Aziz'i bombaladı yeniden. Hem de az buz değil. Ciddi biçimde Aziz'i bombaladı. YPG güçleri Rus bombardımanının açtığı, boşalttığı alanda ilerliyorlar. Şimdi kendimizi aldatmamıza gerek yok. YPG güçleri savaşıyorlar, e, ondan sonra karşılarındakileri püskürtüyorlar ve Alan kazanıyorlar değil, Rus güçleri inanılmaz bir bombardıman yapıyorlar. O bombardımandan dağılan alanları YPG güçleri ve etrafındaki müttefikleri işgal ediyor. Yani durum böyle aslında. Yani YPG'nin de öyle tek başına yürüttüğü bir mücadele değil. Her şeyi kendi gerçeği içinde ifade etmemiz lazım. Evet. Bir, Ve efendim, Rusya'dan da hatta Amerikan Hava Bombardımanı'ndan da destek almıştı daha önce. Halen destek alıyor. E, halen de destek alıyor. Halen de destek alıyor. Evet. Evet. Dolayısıyla e, şu anda e, YPG e, ilerleyen e, güç Aziz'in düşmesi söz konusu olabilir. YPG'nin destek e, güçleri ki onlar aslında o kadar e, demokratik Suriye muhalefeti e, veya koalisyonu adı altında. Tabi bunun çok büyük ağırlığı YPG tarafından e, oluşturulan bir, e, bir, bir güç bu. E, oraya sembolik olarak devredebilirler. Ama sonuçta Türkiye'nin nerede kırmızı çizgi var diyorsa o kırmızı çizgisinin ihlal edildiği, aşıldığı e, ve Türkiye'nin de böyle öfkeden, yerinde tep ter ter tefinen ama hiçbir şey yapamayan bir ülke durumuna düştü bir yerdeyiz. İkinci risk. İlk defa geçen hafta dile getirildi. Münih Güvenlik Zirvesi'nde bu e, dolaylı biçimde e, kapı arkalarında böyle bir tehdit risk vardır e, tabiri, kelim şeyi, e, senaryosu e, dile getirildi. Türkiye'de zannediyorum e, Ünal Çeviköz, eski e, Büyükelçi Ünal Çeviköz bu tehdidin olabileceğini dikkate alınması gerektiğini söyledi. Birkaç başka yerden aynı şeyi ben de duydum. Ee, Rusya Türkiye'nin e, bölgede savaşa girmesini istiyor çünkü bu bu sayede Türkiye ciddi bir ders vereceğini düşünüyor ve vereceği derslerin arasında Hatay'ın istikrarsızlaştırması var. Bu e, gerçekten Rusya'nın klasik e, bir ülkeyi istikrarsızlaştırma oyunudur. Üç ayrı yerde bunu işletti Rusya. Moldavya'da Transnitri konusunda işletti. Kiev, Ukrayna'da Donbas bölgesinde işletti. Biyucistan'da Abazya ve Osetya, Kuzey Osetya konusunda iş, Güney Osetya konusunda işletti. Ve bu ülkelerde sadece Rusya'nın tanıdığı bölgeler oluşturdu. Türkiye için bu belki daha şimdi erken ama Rusya açısından böyle bir tehdit. Suriye biliyorsunuz resmen hala 1939 ilhakını tanımış değildir. Evet. Ee, dolayısıyla Hatay bölgesinin bir e, istikrarsızlık bölgesi haline getirilmesi, Türkiye'nin buradan sıkıştırılmaya çalışılması da söz konusu olabilir. Yani Nasıl bir maceraya, nasıl bir kafana doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz belirtmek için söylüyorum. Kısa vadeli bir tehdit olmayabilir bu. Ama bunlar uzun vadede biriken tehditler olabilirler. Evet. Buna ilaveten de belki şeyi de söylemek lazım. Tolga Tanış yazmıştı hürriyetten. Yani bu ihtilafın ayrıca başka bir yenildikçe Türkiye'ye sığınacak olan Suriye'de rejimle çarpışan ılımlı ya da cihatçı eski savaşçıların, ex-combatantların da büyük bir problem Ee, olmasını da ayrıca öngörüyor. Çok, bu da konuşuluyor. çok ciddi bir tabi Türkiye içinde bu problem olması <gülüyor> öngörülüyor. Bu, bu zaten şimdi öbür konuya geçme, geçmemizin belki vesilesi olacak. Evet. Diğer taraftan şunu da e, belirtelim. E, Türkiye e, Suriye konusunda e, aslında bütünüyle haksız bir pozisyonda değilken kendisinin çok fazla ideolojik olarak mı bireysel olarak mı tam nedenini çıkartamadınız bir şekilde çok fazla e, esat gitsin ve sadece esat gitsin e, noktasına e, bıraktığı için kaptırdığı için e, hareket imkanını büyük ölçüde kaybetti ve bu e, Münih'teki zirvede. Aslında şunu açıkça kabul etmek gerekir, Münih'teki zirvede de ortaya çıktı, hala görüşme, mörüşme falan bütün anlaşma yok. Yani o zirveden ortaya çıkan sonuç gelecek hafta çatışmasızlık hali, ateşkes değil çatışmasızlık haline girilecekti. Şu anda en fazla çatışmanın olduğu noktaya geldik. Rus bombardımanları, Amerikan bombardımanları, Esad'ın bombardımanları, diğer taraftan şeyin muhalefetin müdahalesi, Halep etrafındaki çatışmalar. Şöyle bir sorun var yalnız. Suriye'de e, ılımlı kınak içinde, ılımlı muhalefet olarak tanımlanan muhalefet e, özünde yok veya çok az var. Büyük kısmı zaten e, bu muhalefetin e, cihatçı bir muhalefet olması nedeniyle e, kendisini çekmiş durumda. Yani Ahrar el-Şam'da ılımlı muhalefet dediğimiz zaman aslında çok ciddi cihatçı bir örgütten bahsediyoruz. Al-Nusra zaten El-Kaide'nin e, Suriye e, şubesi. Açıkça bunu tanımlanan, yani böyle biliniyor El-Kaide'nin Suriye şubesi. Evet. Dolayısıyla evet. burada ılımlı muhalefet desteği, Türkiye'nin hep söylediği ılımlı muhalefeti destekleyelim dediği şey, e, toplumun e, diğer kesimi tarafından cihatçı olarak algılanıyor. Zaten YPG ile olan ihtilaf da burada kaynaklanıyor. Ahmet Bey bir şey sorabilir miyim? İflas eden taraf ikinci konu da bu zaten. Evet. Be Beşer Asad'ın ayakta durmasının ve belki daha da birkaç yıl daha ayakta durmasını sağlayan en önemli etmendi bu zaten. Evet söyleyeyim. Ee, şimdi bu örgütler, biraz önce ismini saydığımız örgütler aynı zamanda IŞİD'le de savaşıyorlar. Aktif olarak birbirlerinin üstlerini bombalayıp liderlerini öldürmek kadar evet. büyük operasyonlar evet. yapıyorlar üzerlerinde. Şimdi böyle bir bağlantı olduğu zaman bu örgütlerin tekrar bir yere gelmesi ya da tek bir vücut haline gelip sadece Suriyeliler, İslamcılar, cihatçılar diye bir bütünün oluşması gibi bir durum söz konusu olabilir mi önümüzdeki aylarda? Bilmiyorum kadar içinde bilmiyorum ne kadar kendi aralarında geri dönüşsüz bir e, kan davasına geldi. Ama işitçilerin e, çoğu zaten El-Nusra, Ahra-Yarşan ve benzeri örgütlerden işi de dahil olmuş insanlardır. Evet. Ama tabii onun Can'ın söylediği şeyin ne kadar olabilir önümüzdeki dönemde bilmiyorum. Tersine de dönebilir. Sünni bir radikal İslamcı Sünnilik üzerinden eğer e, şeyde e, Suriye'de bir e, mezhepsel e, coğrafi oluşumlar olursa bu bu söylediği olabilir e, canım söylediği ama tabii şu anda bunu e, daha fazlasını Hı. söylemek mümkün değil bilemiyoruz tabii bilemiyorum en azından. Ben. Evet peki buradan da şimdi bu öbür şimdi tarafı Hı. Hı. mülteciler tarafı Hı. yani Hı. mülteciler Hı. tarafında ise işte geçtiğimiz e, hafta gene Münih'teki zirvenin hemen öncesinde Türkiye, Almanya ve Yunanistan'ın talebiyle, bunu belirteyim, üç ülkenin talebiyle NATO Ege Denizi'nde mülteci kaçakçılarını izlemek, yerinde izlemek, gözlemlemek ve ve bunlara karşı önlemler için senaryolar, stratejiler tespit etmek adı altında NATO Deniz Kuvvetleri'ni Ege Denizi'nde görevlendirdi ve geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'taki üstten 5 NATO gemisi Ege Denizi'ne geldiler. Avrupa Birliği'nin sınır polisi Frontex ile içinde Ege Denizi'ndeki mültecilerin geçişlerini denetlemek Gözlemlemek ve ösel, esas itibariyle de bunların arkasındaki insan kaçakçısı şebekeleri ortaya çıkarmak. İkinci bir misyon da var. Bunu da bu vesileyle öğrendim. Türkiye sınırındaki, Türkiye Suriye sınırındaki insan kaçakçıları şebekelerini de gözlemleyip müdahale e, için stratejiler geliştirmek misyonu da verilmiş buna. Ama bunu nasıl gemilerle mi yapacak ayrı bir yerden mi yapacak onu tam bilmiyorum. Gemiler şu anda Ege denizindeler. Şimdi ciddi bir sorun var. Bu gemiler sadece gözlemde mi bulunacaklar? Yani mülteci teknesi, göçmen teknesi geçerken e, kayıt altına mı alacaklar? Yoksa müdahale mi edecekler? Müdahale edeceklerse ne yapacaklar? Türkiye sınırına mı yollayacaklar? Türkiye tarafına mı yollayacaklar? Yunanistan tarafına mı yollayacaklar? E, Türkiye tarafına yollayacaklarsa bu, bu teknedekiler, e, mülteciler e, gitmeyi reddederlerse, kendilerini denize suya atarlarsa ne olacak? Evet, son derece evet. tuhaf bir durum var. Bir de çünkü NATO'nun hepimizin gayet iyi bildiği gibi tamamen bir adı üstünde savunma ortaklığı anlaşması. Bu hangi saldırıya karşı? kendini savunmaya i̇şte giriyor. kendisine buradan pay biçiyor. Ben sadece savunma ortaklığı değil işte bu tür güvenlik müdahaleleri yaparım. Biliyorsunuz NATO bu soğuk savaş bittiğinden beri biraz anlamsız bir örgüt evet. olma endişesine kapılmıştı. Şimdi kendisine bir yeni misyon Frontex'in yapamadığını Frontex'in yani Avrupa Birliği'nin hem kurumsal hem maddi hem örgütsüzlük veya anlaşmazlık nedeniyle bir türlü gerçek anlamda geçiremediği sınır polisi ve gözlemcisi teşkilatını Sonuçta NATO üstlendi. Alman e, e, komutanlığının e, denetiminde e, bu e, gemiler e, devriye gezecekler <gülüyor> Ege denizinde ve e, ve ciddi biçimde ciddi sorunlar var. Yani bakın iki tane sorun var. Birincisi bu dediğim gibi nereye gönderilecek. İkincisi bu gemiler orada olduğu için bunu geçmişte İtalyanlar e, Libya'dan <gülüyor> e, Akdeniz'e Libya'dan e, Sicilya'ya, Lampedusa'ya e, doğru olan akını, denizden olan akını engellemek için Mare Nostra diye bir şey yapmışlardı. E, e, Mare Nostra diye bir e, e, önleyici deniz operasyonu e, yapmışlardı. E, ve ortaya şu çıkmıştı, tamam epey bir insanı denizde kurtarmışlardı ama Madem burada artık kurtulma ihtimalimiz var deyip daha da fazla insanın e, Libya'dan İtalya'ya deniz yoluyla göçmesinde teşvik ettiklerini e, tespit edip sonradan bu operasyona son vermişlerdi. Aynı şey şimdi bunun için de geçerli olabilir diye endişede taşınıyor aynı benzer biçimde. Peki Yunanistan'a gönderilerse Türkiye'nin zaten az sayıda kalmış olan e, dostane ilişkileri bulunan ülkelerden, Yunanistan'ı da kaybetmesi ihtimali de olamaz mı böyle bir durumda? Yani nasıl sorunlar olacak? Karasuları sorunları çıkacak. Türkiye karasularında mı yakalayacaklar? Yunanistan karasularında yakalanmış kişileri gene Türkiye'ye mi yollayacaklar? Türkiye burada geri gönderme anlaşması çerçevesinde mi bunu kabul edecek? Etmezse ne olacak? Bir dizi su ihtilaflı alanlar bunlar. Aynı zamanda Kardak kayalıkların etrafında göçmen teknesi yakalandı. Hangi kara sularında addedilecek bu? Evet işte onu diyorum ben de. Yani çok acayip Ergun Baba'n yazmıştı Özgür Düşünce gazetesinde. Türkiye'nin durumu tek dostu Suudiler diye yani yıllarca IŞİD'le sınır komşusu olan çatışmalarda yer alınan IŞİD militanlarının hastanelerinde tedavi eden vesaire AKP şimdi Kürtlerin IŞİD üzerine gitmesinden rahatsız IŞİD'lere karşı Kürtleri vuruyor diyor. Ve bunun aslında e, tek müttefiki olarak da kafa kesen, kadınları seks kölesi olarak esir pazarlarında satan IŞİD'le sınır komşusu olmayı içine sindiren AKP zihniyeti şimdi bu örgütün üzerine giden Kürtleri vuruyor diyemiş. Yani bir tek Suudilerle aslında e, bir arada barınıyor. Türkiye Hem de, ciddi bir e, izole olma, e, uluslararası planda izole olma. Durumu söz konusu Şimdilik bu mülteci konusunda Yunanistan'la Türkiye'nin işbirliği içinde Olduğu iddia ediliyor Türkiye'nin de talebiyle ve Yunanistan'ın talebiyle NATO'nun devreye girdiği söyleniyor Doğrudur Türkiye'nin ve Yunanistan'ın talebiyle girmiş olabilir Ama ileride olabilecek ihtilaflarda bu iki tarafın biraz evvel dediğimiz gibi Karşılıklı karşı karşıya gelmesi Riskini de arttırıyor Diğer taraftan İhtilaflar Fransa ile Almanya arasında ciddi bir mülteciler konusunda sorun var. Münih'te aynı şekilde gene Münih'te Manuel Vaz Fransız Başbakanı Angele Merkel'i açıkça eleştirdi. Bu mülteci kabul politikasını biz sürdüremeyiz dedi. Bu kabul edilemez. Bu Avrupa Birliği'ni çok ciddi sarsıntılara götürecek bir şeydir dedi. Bir Fransa'ya bakıyorsunuz Suriye'den ve bu son mülteci dalgasından Fransa hiç etkilenmemiş ki durumda. 2003 bin kişi gelmiş gibi gözüküyor. Bir milyon yüz bin kişi Almanya ve İsveç'te. Ama buna rağmen e, Fransa ve hiç mülteci gelmeyen ülkeler en fazla mülteci düşüklüğü ka, e, karşıtı ülkeler konumundalar. Bu da başka bir sorun. Evet, yani, yani Almanya, Musul... Almanya bir, Merkel bir taraftan çok müteahkim bir pozisyonda ama mülteci konusunda en e, Avrupa Birliği'nin ilkeleridir, <gülüyor> Avrupa Birliği'nin kurucu ilkeleridir, insanlığın kurucu ilkeleridir e, kavramlarıyla hareket eden yegane yönetici şu an şu aşamada. Evet şimdi tabii bir de yani dünyadaki insan hakları, kadın hakları meselesi bir yana son derece bütün dünyadaki terörist diye adlandırılan örgütleri, bu aşırı İslam denen örgütleri hepsini finanse eden ülkeyle de tek ortak dost durumuna gelmiş oluyor Ergun Baba'nın evet. da tespit etmiş olduğu gibi Türkiye. Yi. Yani eline silah almamış, şiddeti reddeden bir şeyi din liderinin bile kafasını kesmekten çekinmeyen, hatta işte 11 Eylül'deki rolü tartışılan ve tüm kökten dinci örgütlerinde finansörü olan Suudilerle diyor. Yani bir acayip durumda yok değil yani. Değil mi? Evet. Küçük bir anekdot. Biliyorsunuz Avrupa'da Starbucks kahvelere, Boykot başladı Suudi Arabistan'da kadınları e, almamayı e, kabul ettiği için e, Starbucks'la. Evet <gülüyor> evet, öyle bir durum da var. Yani e, elbette ki IŞİD militanı diye tedavi edilmeyecek diye bir şey yoktu e, AKP durumunda. Ama kayırıcı bir muameleye tabi tuttuğu da bütün belgelerden özellikle hafta sonunda Cumhuriyette evet. mahkeme kayıtlarına düşmüş olan IŞİD militanlarının müthiş paralı operasyonlarını da yapmakta olduğu Türkiye'nin de gözü önünde yani kulağı dibinde yapmış olduğu da belliydi yani. Evet, evet. evet Sınırdan geçişlerle ilgili bilgiler aynı şekilde IŞİD'den e, kişilerin sınırdan geçişleriyle ilgili kolaylıklarının da evet. sağlanma dair bilgiler de yayınlandı geçtiğimiz günlerde Evet yani evet. çok... E... Ama çok tehlikeli bir noktadayız. Yani işte savaş olmaz e, bu zaten böyledir e, gibi şeyler e, bana e, hep e, mezarlıktan geçerken korkmamak için ıslık çalmaya benziyor. Tarihte benzer durumlarda hiç beklenmedik bir şekilde çok küçük çok eften püften bir vakayla en sonunda gerginlik birikmesi olması koşuluyla tabii daha önce eften püften bir vakayla bir bak bir bakarız savaş başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının gerekçesi biliyorsun çok eften püften bir nedendi. Evet ya yani onu açık kitapta da hatta madde halinde yazmıştık. eee evet. öldürülmesi. Evet yani bu şey Bir de e, kullanılan dil dikkatimi çekiyor Ahmet benim Yani şahsen çok yani bu son derece aşağılayıcı, ultimatom verici bir evet. tabir kullanmaları da e, yani ciddi bir ekstra kışkırtıcı bir dil gibi gelmiyor değil insana. Tabii tabii tabii. Tabii, tabii evet. çok ciddi kışkırtıcı bir dil. Diğer taraftan e, Rusya tabii çok güçlü pozisyonda olarak kendini görüyor. Bu Rusya'nın güçlü pozisyonda olması işi daha da gerginleştiriyor NATO açısından. Türkiye bir NATO koruması altında Rusya Rusya'ya tekme atarım diye düşünüyor ama Türkiye saldırgan pozisyonda olursa NATO'nun 5. maddesinin çalışmama ihtimali çok yüksek. Evet, ben de onu son olarak onu söyleyecektim. Evet, benim de aklıma gelen şey noktası oydu. Yani NATO'nun ancak kendini savunma pozisyonunda yardımına gelmesi mümkün olabilir Türkiye. Evet. e Türkiye saldırgan bir konumda olursa da ayıkla pirincin taşını durumu oluyor. Aynen. Evet doğru. Aynen. Aynen. Peki bu noktada bu gayet kaygı verici ortamda bırakalım. Bu bunlar hala sadece bir opsiyon olarak kalırlar ve gerçeğe dönüşmezler. Çünkü gerçeğe dönüştüğü zaman. ...olabilecek felaket hepimiz için korkunç olacak. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete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 Günaydın Güven Bey merhabalar e, Günaydın Ömer Bey Günaydın Güven Bey merhabalar Günaydın Can Günaydın, günaydın evet, Bir Tükel. konuğumuz var Raşit Tükel Siz e, takdim ederseniz e, Tabi memnuniyetle e, Bu hafta Akademik özgürlük Ve üniversite özelliği Konusunda yaptığımız Serinin 5. E, programındayız Ee, Barış İçin Akademisyenler e, adı altında e, 1128 e, akademisyenin verdiği bir imza ki bu daha sonra 2000'in üstü sayılara çıktı e, e, bu bildirinin e, koparttığı fırtına üzerine böyle bir e, seri e, yapmaya başlamıştık ve e, Bilim Akademisi Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Ali Alparlı'a ardından Koç Üniversitesi'nden Bilge Selçuklu'a Daha sonra Reşit Can Beyli ve Gençel Gürsoy hocalarla ve son olarak da geçen hafta anayasa hukukçusu Cem Erol hocayla konuştuk. Bugün İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Bilim dalında profesör olan Raşit Tükel konuğumuz. Bu seriyi... Bu şekilde bu programla şimdilik sonlandırmış olacağız. Bilimsel alanda yeni gelişmeler var. Bunlardan da program sonunda kısaca bahsetmeye çalışacağım. Fakat barışın Akademisyenler bildirisi gündeme yeniden gelecekmiş gibi gözüküyor. O zaman belki birkaç başka programla bu konuyu yeniden masaya yatırırız ben Raşit Tükel'i hemen e, tanıtayım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra uzmanlığını İstanbul Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Psikiyatri Bilimde alıyor. E, önce doçent arkasından e, profesör oluyor ve şu anda da e, aynı yayda öğretim üyesi olarak e, görevine devam ediyor. E, Raşit Tükel'in konuk olmasının e, pek çok sebebi var. E, bir tanesi Ee, üniversiteler nasıl kurumlar olmalıdır? Bu konuda e, yazıp çizmiş e, ve görüşleri basına yansımış bir kişi. E, bu e, daha önce yayınladığı birkaç yazısından e, bu programda konuşacağız. E, i̇kincisi e, Raşit Tükel e, bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İstanbul Üniversitesi rektörlüğü için e, 2012 ismesinde aday olmuştu. Ee, bu seçimde e, ikinci sırayı e, aldığı için e, ilkesel bir e, nedenle e, yükün e, sıranın altında yer alan adayları, e, yükün ya da cumhurbaşkanının birinci sırayı alamamış adayları e, rektör olarak atmasına e, karşı çıktığı için istifa etmiş ve e, bu seçimdeki yayından ayrılmıştı. 2015 senesinde ikinci bir seçim oldu İstanbul Üniversitesi'nde. Burada e, en çok oyu Raşit Tükel aldı. Dolayısıyla aslında özel bir üniversite sistemi içinde e, meslektaşları tarafından e, rektörlük e, pozisyonuna e, layık görülen kişinin mutlaka e, O üniversitenin meşhur rektörü olduğu söylenmeli. Bu anlamda Raşit Tükel de bence İstanbul Üniversitesi'nin meşhur rektörü seçilmiş oldu. Fakat YÖK ve Cumhurbaşkanı tarafından bu atama yapılmadı. İkinci sırada yer alan kişi Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nü atandı. Biraz bundan da konuşmak istiyoruz. Çünkü bu ülkemizde üniversite özelliğinin ne şekilde aslında özelliğinin altının oyulduğunun bir göstergesi. Raşit Tükel bunun tanıklığını yaşamış bir kişi. Raşit Bey hoş geldiniz yeniden. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoş Olamak. bulduk Güven Bey. Günaydın. Ee, ...günaydın Nereden başlayalım? Ee, yani üniversiteler... E, ...şu anda... E, ...bir dönüşüm içerisinde... ...belki bunun üzerinde biraz... E, ...durmak önemli olabilir. E, yani üniversite... E, ...bilim alanında... ...eğitim-öğretim etkinlikleri... ...ve bunlarla işbirliği içerisinde... ...ayrılmaz bütünlük içerisinde... ...araştırma etkinliklerini yürüten kurumlar bilindiği gibi ve bu yönleriyle de üniversiteler mesleki ve teknik yüksek okullardan farklı kurumlar temel işlevleri herhangi bir mesleğmelik bir eğitimden çok Aslında kişilerin kendisini geliştirmesine hizmet etmesi beklenen kurumlar bilim için bilim yapılan yerler Bunlar geleneksel üniversite modelinde yer alıyor. Devlete aslında bağlı değiller bu yönüyle. Devlet öğretim işte maaşlarını öder. Onların görevlendirmelerini yapar. Çalışmaları için özgür bir ortam yaratır aslında. Böyle olması beklenecek olan. Tabi üniversite deyince demokratik, katılımcı özgür ve özerk bir üniversite önemli. Bir üniversite tanımında bunlar mutlaka ifade edilmeli. Aklın bilimin üstünlüğünü önceleyen, insana değer veren, ilkeleri benimseyen bir anlayış burada yine çok önemli. Ee, akademik özgürlükler, bilimsel özgürlükler yine e, çok önemli. Hiçbir baskı ve müdahaleye uğramadan araştırma, eğitim, hizmet işlevlerini yerine getirme. Bilim üretirken, bilim insanlarının bunu aktarırken, bunları yayınlarken kaygı duymaması ki e, burada e, akademik Bilimsel özgürlük güvencesini ifade etmemiz gerekiyor. Ee, evrensel işlevlerini yerine getirirken e, bu bir güvence aslında. Yani her türlü etki ve baskıya karşı bir e, güvence. E, bu şekliyle bakıldığında e, kendisini koruyan bir durum değil de topluma e, hizmet etmesi açısından e, kendi bilimsel özgürlüğünün tanımlandığı bir e, kavram. Akademik özellik kısmı çok önemli. Yani kurumsal özellik. Bu da üniversitelerin kendi kendilerini yönetmesi anlamına geliyor. Kendi yöneticilerini seçmeleri, seçimin temel olması anlamına geliyor. Ve kendi bütçesini oluşturması, bunları özgürce, özel bir şekilde kullanması anlamına geliyor ki... Demin siz de söz ettiniz, e, rektörlük e, seçimleri ve bunun sonrasındaki e, atama süreci aslında e, akademik özelliğin ihlal edildiği e, durumlar. Çünkü kurum e, kendisi e, bir tercihte bulunuyor. E, bu daha sonra yok tarafından ya da son aşamada e, Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebiliyor. Böylece kurumun e, kendisinin belirlediği, kendisinin tercih ettiği, seçtiği, oy verdiği, ...kişi değil, e, yukarıdan kriterleri belli olmayan bir şekilde atanan e, kişi rektörü olmuş oluyor. Tabi bu atama biçimi e, daha sonra e, birçok aşıdan e, üniversitenin e, yetkililerle, kendi üstündeki kurumsal e, yapılarla ilişkisini de e, belirlemiş e, oluyor... Hükümetle hatta ilişkisini belirlemiş oluyor. Bu şekilde bir atanma daha sonra çeşitli kendisinin önüne talepler geldiği zaman bunların üniversitenin çıkarına mı üniversite için uygun tercihler burada bakmadan uygulayabilmesi gibi şeklinde bir sonuç doğurabiliyor. Yani buradan başlayan bir süreç daha sonra birçok kademede kendini gösteriyor. İşte dekanlar arkasından atanmış oluyor, müdürler. E, ...yüksek okullara atanmış oluyor. Böyle bir e, süreç e, karşımıza çıkıyor. Evet, siz bunu 2012'de Biyanet'te yayınlanmış bir yazınız var. Akademik özgürlükler ve bilimin ansızlığı üzerinden bir değerlendirme hı hı. diye. Orada da buna değiniyorsunuz. E, şöyle diyorsunuz, e, akademik özgürlük gerçek ve yeni bilgiyi araştırmayı gerektiren iklimin korunmasını garanti eder... Üniversitelerin öğretme, araştırma ve yayınlama gibi evrensel işlemlerini herhangi bir etki ve baskıya karşı güvence altına alır. E, bilimsel özgürlük güvencesi, yine sizden e, aktarıyorum, özgürlüğü kendisi adına bir dokunulmazlık olarak değil, toplumun yararı ve gelişmesi adına Hı -hı. kullananlara tanınan bir güvencedir. Evet. Diyorsunuz gerçekten de böyle ve böyle olması lazım. Yani Hı -hı. sonuçta bilimsel gündemi bugünden yarına araştırmalarla neyin keşfedileceğini günlük siyaset belirlemiyor. Dolayısıyla bilimsel alanın bir özelliği varsa, var olmak zorundaysa bu bilimsel faaliyetin yapıldığı kurum olan üniversitenin de bu özellik alanı içinde yer alması şart. Başka bir imkan söz konusu değil gibi gözüküyor. Öte yandan işte 2000 küsür öğretim üyesi olan bir kurum kendi öğretim üyelerinin belirlediği işte bu çok konuşulan sandık iradesi şekliyle ifade ettiği kimin rektör olması gerektiği kararını veriyor fakat bu karar bir kurul tarafından daha sonra bir kuruldan iletilmiş kurul yoluyla gönderilmiş bir kurbaşkanlığı tarafından ters edilebiliyorsa burada çok acayip bir durum var demektir. Hmm. Bu, bu çok açık. Siz YÖK yeni YÖK yasa tasarısı hakkında da hmm. görüşlerinizi bildirdiniz. YÖK biliyoruz ki 1980 darbesinden sonra Türkiye Üniversite Sistemi'nin merkezine oturtulmuş, e, o gün bugündür kurtulamadığınız bir yapı. E, öyle gözüküyor ki fakat bu yeni yasa ile iktidar e, yok, bizi yokten e, kurtarmak niyetinde değil. E, aslında kötü olan bir şeyden e, daha kötü bir yere doğru e, hı hı. götürecek gibi bir izlenim e, sahibiyiz. Bu, bu konuda da e, düşüncelerinizi biraz aktarır hı hı. mısınız? Şimdi aslında yok yoksa tasarısına geçmeden önce bunun e, altyapısı nasıl e, kuruldu, kurulmakta onu ifade etmek istiyorum. E, demin e, üniversite nasıl olmadığı üzerine konuşmuştuk ama son yıllarda üniversite ne yöne doğru gidiyor? Belki bunu biraz e, ifade etmeye çalışalım. Şimdi üniversitelerde e, ürettiği, üniversite ürettiği bilginin e, sanayi kuruluşlarına ...onların kullanımına sunulması ile ilgili bir e, süreç var. E, sektörel stratejilerle uyum içerisinde... işte ...yenilikçilik, girişimcilik e, denen... E, ...o şekilde tanımlanan e, bir faaliyet e, sürdürülüyor. E, araştırma, geliştirme, yenilik üretme e, faaliyetlerinin... E, ...çıktısı olan teknoloji, sanayi kuruluşlarına e, transfer ediliyor. Bölgesel kalkınma... E, önemseniyor ve bölgesel kalkmanın baş aktörlerinden birisinin üniversite olması isteniyor ki bu aslında hani bu konunun çok dışında ama bölgesel teşviklerle çok ilişkili yani işin ekonomisiyle çok ilişkili bölgesel katkıma katkıda bulunma işte sanayiyle işbirliği özel şirketlerle yakın bağlantı içerisinde olma ekonomik büyüme doğrultusunda en yüksek katma değer sağlayan yüksek teknoloji ürünlerini e, tasarlamak üzere ARGE faaliyetleri e, yürütme, e, girişimcilik faaliyetlerin yürütülmesi için eğitim araştırma e, desteği e, vermeyi. Şimdi bütün e, bunlar e, başka bir şeyi tanımlıyor aslında. Yani üniversitenin, e, üniversite olarak değildi de, bölgesel kalkınmanın önemli aktörlerinden birisi olması şeklinde yeniden tanımlandığını görüyoruz. Bakın Türkiye'nin 2011-2014 sanayi stratejisinde şöyle bir ifade yer alıyor. Bölgesel gelişmeyi desteklemek ve bölgelerin rekabet gücünü arttırmak amacıyla özel sektör, üniversite ve kamu kuruluşları işbirliği içine giderler ve bu işbirliği desteklenir diyor. Ve yüksek öğretim kurumlarının yerel özelliklere göre uzmanlaşması gerektiğini söylüyor. Bunun söylendiği yer sanayi stratejisi. Hatta e, diyor ki e, sanayi bakanı e, üniversiteler e, diyor e, kalkınma kurumlarıdır diyor. Yani <gülüyor> eğitim araştırma dışında kalkınma kurumlarıdır diyor. Şimdi bunları söyleyince bunun e, şu andaki gelişmelerle bir ilişkisi var mı? Şöyle var, işte yeni yok yasa tasarısı siz demin sordunuz. Bu yeni yok yasa tasarısı üniversitelerde bir uzmanlaşma ortaya koyuyor. Üniversiteleri farklı misyonlar vermiyor. Uluslararası çalışmalarda yer alacak olanlar belli bir grup üniversite olacak. Bunlar bilimsel çalışmalar ayrı bir grup olacak. Bölgesel kalkınmaya odaklanacak olanlar ayrı olacak ve bunlar ayrı teşvikler alacak. Aynı Hani sanayinin genel e, Türkiye'deki altı bölge vardır. E, altı bölgenin e, işte teşvikleri farklıdır. Burada da üniversitelerde farklı teşvikler alacaklar. Siz araştırma yapan üniversite misiniz? Bölgesel katkımı e, getiriyorsunuz buna bakılacak. Mesela tarım bölgesinde ziraat fakültesi, hayvancık yapılan bölgede veterinerlik fakültesi e, desteklenecek. Ya da sanayi bölgelerinde e, mühendislik fakültesi. Şimdi üçlü bir yapı tanımlanıyor. Üçlü yapın içerisinde yüksek planlama ve yönlendirme kurulu var en üstte. Bunun altında YÖK var, onun altında ya da işte ona paralel bir yerde kalite kurulu var. Yani yüksek planlama yönlendirme kurulu diğer iki yapının üstünde yer alıyor. Ve de bunun hedefi istihdamı dikkate alarak üst planlama yapmak ve ana politikayı belirlemek, yüksek örtüm stratejisinin planını yapmak. Bu üst yapısında neler var onu söyleyince e, bu konuştuklarımız daha bir anlam kazanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları, YÖK e, var, TSK var, e, Türkiye e, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, TİSK var, Türkiye... E, i̇şveren Sendikaları Konfederasyonu, TOF var, <gülüyor> odalar ve borsalar e, Birliği, bunların yer aldığı bir kurul. Bu kurulun başında kim olacak biliyor musunuz? Başbakan. Yani bütün e, eğitimin e, planlandığı bir kurulda bu bakanlıklar var. Bakanların kendileri var. Yani bu tasarı tabi bize e, yani Yektaş saracın yok başkanının e, birçok toplantıda ifade ettiklerinden e, yola çıkarak bunları konuşuyoruz. Ee, ve YÖK bu kurula hesap verecek. Yani YÖK başbakanı hesap verecek. Başbakanın başında olduğu bir kurula hesap verecek. Bir de kalite kurulu var. Kalite kurulu da YÖK'ün aldığı kararların, çıktıların değerlendirecek. Şimdi bu çıktı çok önemli bir şey. Yani e, hani sanayide ürün vardır ya, üniversitelerde böyle çıktı tanımlanıyor. Yani bilimsel araştırma, bunun sonuçları değil. Çıktı. İşte kalite e, kurulu da bunların ne kadar uygun. Tabii buradaki çıktılar de söyledim çerçeve içerisine bakarsak hani meseleyi bütün işin özünü kalkınma üzerine kurduysanız kalkınmaya ne kadar katkı yapıyor buna bakılacak. Yani sanayiye ne kadar katkı yapıyor buna bakılacak. Şimdi bir taraftan da şöyle bir şey söyleniyor. Yani yine YÖK Başkanı bunu ifade ediyor diyor ki gökü diyor biz küçültüyoruz diyor. Şimdi küçültme dediği bir takım yetkileri üniversitelere vermek. Mesela 50 de kadrosu vardır. Bu kadroya geçmeleri üniversiteye bırakma. Bütünleme yetkisini üniversiteye bırakma. Disiplin işlemlerini bu henüz yani yasa taslağı biçimde üniversiteye bırakma gibi. Fakat baktığınız zaman yukarıda öyle bir kurul var ki sizi zaten ismi de öyle planlama yüksek planlama ve yönlendirme kurulu. Sizi yönlendirdiği her de sanayi özel sektörle ilişki. Mesela bu ilişki nasıl ortaya çıkıyor? Örneğin KOBİ'lerle ...ilişkiye geçiliyor. İşte COSCEP gibi bir yapı üniversitede e, teknoloji merkezleri e, kuruyor. Teknoloji transfer ofisleri var. Bütün e, elde edilen o teknolojik e, ürünlerin doğrudan e, sanayiye e, transfer edilmesi. Fikri mülkiyet hakları mesela çok öne çıkmaya başladı. Patent yapın, bu patentin sahibi olun ve bunu satarak e, para kazanın. Evet. Öğretim elemanları, kendi şirketlerini kursunlar, start-up company denen e, hepsinin bir şirketi olsun. Hatta bu şirkete özel e, sektörde e, gerekirse ortak olsun. Yani böyle bir üniversite. Bu üniversite modelinde e, önemli sıkıntılardan biri de şu oluyor aslında. Bilimsel e, gelişmelere göre değil de o sıradaki sanayinin ihtiyaçlarına o bölgenin kalkınmasını öne çıkartan yerel faktörleri öne çıkardığınızda... O zaman e, tamamen uygulamaya dönüp bilimler öne çıkmış oluyor. Mesela e, bilim teknolojisinin yer aldığı e, daha çok alanlar. E, bunun dışındaki e, temel bilim alanları örneğin e, önemini e, kaybediyor. Çok geride e, kalıyor. Bunların bir kısmı e, kapanmak e, durumunda e, kalıyor. Felsefe falan. Yok. Felsefe falan tabii bunların e, hani ileriye dönük olarak gerçekten e, kendilerine böyle bir sistemde yer bulmaları çok zor. Zaten demin farklı teşviklerden söz ettik. Yani üniversiteler aldıkları teşvikleri daha çok ne kadar katma değer ürettikleriyle ölçülecek. Ne kadar üretiyorsanız onu alacaksınız. Fon ne kadar yaratabiliyorsunuz? Ne kadar fon oluşturabiliyorsunuz? Bunlarla bakılacak ve bu yönde siz daha çok destekleneceksiniz ya da desteklenmeyeceksiniz. O yüzden yani bu tamamen bu model bu gelişim süreci üniversite üniversite olmaktan çıkartan bir modele karşılık girmiyor bunu söyleyebilirim evet neoliberal dediğimiz yani farklı ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Avrupa'da da gördüğümüz yeni bu ticaret anlaşması modellerine filan da uygun bir şekilde şirketlerin üstünlüğünü ön plana alan bir anlayışın şey yani akü diye kısaltabiliriz belki Andayet <gülüyor> ve Kalkınma üniversiteleri. Üniversitesi. evet. E, fakat şey bu tabii, e, mesela böylesine e, neoliberalizmin yani hizmetine veren bir kanun tasarısına e, mecliste, yani başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere e, muhalefetin kuvvetli bir muhalefeti olduğunu da görüyor muyuz bilmiyorum ben yok hayır yani seçim bildirgelerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşuyorum. Yani bunu destekleyecek çeşitli maddeler vardı. Yani bu neoliberal dönüşümü destekleyecek maddeler vardı. Demin hani somut olsun diye bir şeyin örneğin, örneğini vereyim altını çizerek. Yok Başkanı Yekta Saraç 2015 Nisan ayında açıklıyor bakın Devlet Üniversitelerinden 22 üniversitenin biyoloji programını 31 üniversitenin fizik programına, 36 üniversitenin kimya programına, 7 üniversite matematik programı öğrenci kontenjanı verilmeyeceğini söylüyor. Yani bunlar hepsi temel bilim alanları. Esas bilimin yapılacağı yerler bunlar. Hani bunun dışında e, hani sosyal bilimlere falan girdiğim zaman siz de işaret ettiniz. Durum tabi çok daha e, vahim, vahim olacak. Evet, çok kaygılıydı. E, evet. Kaygı şun, şunun, şunun da aslında altını çizmek lazım. Yani e, tamamıyla sanayinin E, güdümüne sokulmuş ve bir e, merkezi bir şekilde yönetilen bir şirketler ağa e, haline getirilmiş bir üniversite sistemi burada savunuluyor. E, fakat e, bu tabii ki neoliberal bir dünya görüşüyle çok e, uyumlu bir e, tutum. Öte yandan e, neoliberal dünya görüşünü savunan birçok, e, Pek çok birinci dünya ülkesi bile e, bu tür bir üniversite sistemini savunmuyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin üniversitelere tanınan özgürlük ve özellik alanı çok daha geniş. E, Türkiye'de olduğu gibi bir merkezi yönetim dayatılmıyor. Dolayısıyla e, biz e, bir şekilde her şeyin en kötü niteliklerini seçip toplayıp e, bir araya getirip YÖK'te e, bunlara vücut bulduruyoruz e, gibi düşünüyorum ben. Evet şey de çok şaşırtıcı değil mi? Yani bunca daha doğrusu belki de beklenebilecek bir şey şaşırtıcı olmaktan çok 1982'den beri de YÖK'le baş başayız yani 35 sene oldu neredeyse ve hiçbir her, herhangi bir iktidar ya da dönemin muhalefet partisi bunu kaldırmayı değiştirmeyi filan başaramadı yani. Evet. Tabii bu yani bir dönüşüm aslında yani YÖK'ün e, demin söylediğimiz gibi küçülme olarak ifade ettiği YÖK başkanının hani birkaç yetkisini devretmesi e, onu bir kenarda tutarsak ama onun üstünde e, o planlayıcı yönlendirici üst kurul e, YÖK'ün sorumlu olduğu üst kurul zaten e, bütün e, üniversiteler üzerine e, temel bir e, yaklaşımı ortaya koyuyor burada YÖK'ün de artık Ee, anlamı çok kalmamış oluyor. Çünkü dediğim gibi başbakanın e, başkanlığında evet. bütün bakanların işveren temsilcilerinin yer aldığı bir e, kurul tarafından. Şirket şirke, bir şey. Şirketin idaresi gibi. Yalnız Amerika ile ilgili yani bir şey söyleyeyim. Çünkü aslında 1980'lere e, dayalıyor. Baydol patent yasasıyla e, Amerika'da başlıyor bu süreç. hani Oradaki e, durum e, bizdeki yerel özellikleri e, göstermiyor belki ama E, bu şirketlerle ortaklıklar, e, iş ortaklıkları, üniversite sanayi araştırma merkezlerinin birlikte oluşturulması tabii o e, 80'lerden itibaren 90'larla 2000'lere doğru giderek e, kendini gösteren, üniversitelerin e, kamudan, devletten e, destek alan kurumlardan giderek e, sanayi ile yakın işbirli içerisine girdiği kurumlar olması ...göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani mesela şöyle şeyler e, örnek olarak verilebilir. Exxon Mobil Stanford Üniversitesi'nde 225 milyon dolarlık bir anlaşma yapıyor. İşte BP, Kaliforniya Üniversitesi ile enerji, biyobilim departmanı açılması karşısında 500 milyon dolarlık anlaşma yapıyor. Gibi birçok örnek var. Yani bunlarda işte patent ofisleri e, kuruluyor. Bütün e, dekanlar e, değişiyor. Girişimcilik çok öne çıkıyor. İnsan genom projesi örneğin insan DNA'sının sermayeleşmesi gibi bir süreç bir taraftan bütün genom projesi e, ticari amaçlarla patentleniyor. Yani e, dünyadaki e, böyle bir e, süreci de bir taraftan e, aklımıza tutmalıyız ama e, Türkiye'deki örnek tabi e, siz de ona işaret ettiniz sanırım. Bu gelişmelerin e, üzerine eklenen e, bir e, hani daha hiyerarşik, daha üstten aşırı kontrolle giden ki bunları uygulamanız için böyle olması da gerekiyor ve biz bundan dolayı hem neoliberal gelişmelere karşıyız hem de üniversitelerde antidemokratik uygulamalara özgürlüklerin kısıtlanmasına karşıyız çünkü siz böyle bir modeli ancak akademik özgürlüklerin olmadığı bir ortamda uygulayabilirsiniz biz mesela bilimsel özgürlükten söz ediyoruz burada bir üst kurul size hangi araştırmayı yapacağınızı belirliyorsa bilimsel özgürlükten söz edebilir miyiz? Akademik özellik kurumsal özellik diyebilir miyiz? Çünkü zaten sizin ne yapmanız gerektiği yukarıdan belirleniyor. O yüzden hani bunları hani tamamen Türkiye'ye özgü gibi düşünmeyelim. Bunların çok daha ileri boyutlarda uygulayıcıları var gelişmiş ülkeler ama bizdeki maalesef son dönemde bir alan bırakmayacak biçime dönüşüyor giderek. E, neye alan bırakmıyor? Bilime, bilimsel e, özgürlüklere, e, bilimsel faaliyetlere e, bunu belirtmek isterim. Evet, üstüne evet, üstlükle tamam, soruşturmalar haklısınız. yapıyorlar, değil mi? Evet, bir de onlara ver. E, galiba zamanımızın sonuna geldik, fakat e. ben de size katılıyor olduğumu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle temel bilimler ve beşeri bilimler konusunda aslında ciddi bir kriz yaşanıyor ve e, çıktılara bakılması, hı. sanayileşen, şirketleşen üniversitelerin e, öne e, konması, bu, bu elbette bir sorun. E, biz işin bu tarafını tamamıyla almış olduğumuz gibi bir de üstüne e, özelliği evet. yok eden bir merkezi evet. sistemi bunun tepesine bindirerek e, kötünün kötüsü bir evet. e, sistemi e, ülkemizde tesis etmeye çalışıyoruz. Bunu söylemeye çalışıyordum. Hı hı. E, böyle bir ortamda işte bir grup akademisinin çıkıp e, iktidarı eleştiren bir bildiri yayınlaması da e, bunun affedilemez bulunması dolayısıyla bir, müthiş bir karalama kampanyasının başlatılmış olması e, da herhalde çok e, şaşacağımız bir şey değil. E, bu konuda yeniden gündeme geldiğiçe takip edeceğiz. E, bitiriyoruz. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa e, Raşit Bey ben sözü size bırakayım. Yani bütün bu gelişmelere karşın üniversitede gerçekten bilimsel gelişmeleri önceleyen ve akademik özgürlükler mücadelesini veren öğrencilerin eğitimiyle ilgili onların yanında onlara sosyal imkanları sunan iyi eğitim imkanları sunan bir çaba içerisinde olan üniversitelerin özerk demokratik katılımcı yapıya kavuşması için mücadele eden Geniş bir kesim var. Bunu belirteyim. Bu mücadele sürüyor ve bundan sonra da sürecektir. Yani umutsuz bir biçimde kapamayalım. Çünkü gerçekten üniversitede üniversite yapmak mücadelesi devam ediyor edecektir. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Peki. ediyorum. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim bilim Dalından Profesör Doktor Raşit Tükeldi, akademik özgürlükler konusunda yaptığımız serinin beşinci ve şimdilik son programını yapmış olduk. Önümüzdeki haftalarda örneğin yer çekimsel dalgalar konusunda yapılmış çok önemli bir buluş. Geçen haftadan fizikçi Mehmet Ali Altar konumuz olacak ve bize bu konuyu anlatacak. Data madenciliğinden ve Oscar ödülleri tahminlerinden, yapay zekanın kurucularından, yeni vefat eden Marvin Milsi'nin çalışmalarından bahsedeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. İyi günler.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 Bu şekilde Açık Gazeteyi de bugün tamamlamış oluyoruz. Bitirirken Bill Dogat'ın bugün 100 yaşında 100. yaş günü olan Bill Dogat'ın bir parçasıyla da veda edelim. Bir ikinci parçasıyla kendisi 80 yaşında 20 yıl önce vefat etmişti ama müziği ayakta duruyor. Bill Dogat ve arkadaşlarından Honky Tonk parça e, bölüm 2 hepinize günaydın günaydın günaydın <Gülüyor> sikaste